Büyülüğünüzün ve Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 بسم yani الله الرحمن الرحيم هلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشراء في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك والفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم تبارك لنا العافيه والحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفع عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله تعالى متقدس حضرات جلمزه bu yolda devam sebat istikametler nasip eylesin. Kalplerimiz kaymadan, ayaklarımız kaymadan iman kamil üzere huşnu katimeyle çene kapamak cümlemize müessere eylesin. Amin. Amin. Evvela Nazım ağabeyimiz teşrif etmiş. Mübarek e, helallık istiyor sizden. E, Peydirde gelemiyor. İşte rahatsızlıklar var. Şimdi de Belki daha da gelemem diyor ama ben diyorum kaç yaşındasın? Diyor 85 yaşındasın. Benden daha genç duruyor. 50 yaşında gibi duruyor. İbadetin bereketidir. Teheccüdün bereketidir. Teheccüd namazına devam edenler yüzleri güzel olur, nurlu olur. Hiç yüzlerine yaşlılık eseri vurmaz. Bizim Efendi Hazretleri'ni görmüyor musunuz? Kim der 94 yaşına? Öyle bir yüzü var mübareğin. Ee, maşallah bebek gibi duruyor elhamdülillah. Allah nazar'dan muhafaza etsin. Şenazm abiler de tabi hizmet ehli insanlar. Senelerce bizim sohbetlerimizi o tertip etti. Bursa'da. Bizi ne, bizi ne alakadar eder de, demeyin. Sizi alakadar ediyor Bursa'da. Sohbetleri başlatan, işte, e, tertip eden, takip eden o idi. Ondan sonra e, biz daha İstanbul'dan çıkarız. O postanenin önüne çıkar. Ya mübarek, bizim daha gelmemize o zaman böyle köprüler yok, yollar yok. 35 seneler var bu iş, 35 seneye yakın. Peki 30'u geçmiştir. Ya, olsun ben çıkayım, sizi bekliyorum. Ya 3 saat sürer yol, 2 saat sür, orada ayakta bekler. Yağmur olur bekler, çamur olur bekler, kar olur bekler. Bizi postanenin önden alır, sohbet edeceğimiz yere götürür. İşte evlerde başladık, sonra oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Efendim, Diyanet'in camilerini hep yasak ettiler. E, camileri de kapattılar. O zamanki müftüler yani. Sonra işte burayı Hacı Fikret de sebep oldu. E, bura nasip oldu. Elhamdülillah burada da işte ben şimdi hiçbir yere devamlı gitmiyorum. İstanbul'dan başka. Bir tek Bursa'ya geliyorum. Ölene kadar da geleceğim inşallah. Niye? E çünkü burayı e, tabii şimdi birçokları da vefat etmiştir. Burayı yapanlar e, yani bu fakir sohbet etsin diye bize maksususu yaptılar bize. Bize sohbetler devam etsin. Diyanetlerdikler camileri kapatıyorlar. İzin vermiyorlar diye o zaman efendim kaç sene var bura? Temel atılışı 25 var mı? He? 92 93'te de 25 sene mi olmuş Bir çeyrek asır evvel Bir gece vakti burada temel attık Yani geceydi Işıkların altında bir şeyler Molla dayı rahmetullah aleyh kabri nur olsun Onun da evinde sohbet ederdik ee, Nazım efendi bizi öyle O yana bu yana sohbetleri ayarlardı İşte cami ayarlar, Cami olmasa falan e, Evlerde yaparız Ondan sonra ben nereye gitsem Hemen oraya kadro verirdi diyanet Millet senelerdir kadro istiyor Kadro veren yok Sonra baktım bütün camiler beni çağırıyor Ya dedim bunlar ben niye çağırıyor Dediler kadro almak için Çünkü ben bir hafta gidiyorum bir ay Hemen kadro veriyorlar Bir dahaki ay imama diyorlar konuşturma E biz de dedik tamam Bir kere beylik beyliktir diyorduk Her yere gidiyorduk Gitmediğimiz yer kalmadı ya Ya. Millet diyor burada 30 senedir kadro vermiyorlar. Sen bir kere geldin, onlar da zanlıyorlar beni evliya olmuşum herhalde falan. E, halbuki adamlar benden korkularına kadro veriyorlar yani ha. Anladım. Böyle bir zamanlar geldi geçti. Şimdi onların kadrolarına da efendim izinlerine de Allah bizi muhtaç etmedi elhamdülillah. Etmedi bizi muhtaç. Bursa'nın cemaati etmedi bizi muhtaç. Bu kadar yerlere gidiyordum beşon vilayete her ay. Ama Bursa bize yer yaptı elhamdülillah. Allah da yerlerini yuvalarını yapsın. Zerre kadar hayırda hissesi olanların cennetlerini geniş eylesin Allah Teala. Amin. Amin. Ben sen duacı. Nazım efendi abiğimize de, de efendim cemaatlerimizden kadın erkek e, hepsinden halallık istiyor. E, sizler haklarınızı ona helal edin. o da sen de bize haklarını helal et. Esas hak sende. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömür versin. Sahati ve afiyete daim etsin. Bunlar artık bereket. Bereket büyüklerinizle beraber gezer buyuruyor hadis-i şerif. El-beraketu ma kabiriku. Büyükler. İlmen büyük olur. Amelen büyük olur. Manen büyük olur. ibadeten büyük olur. Hizmeten büyük olur. Yaşça büyük olur. Bunların hepsi İslam'da yaşlananların da zaten yaşlarımızın da çok önemli olmakla beraber... Böyle hizmette yaşlananların da kat kat fazileti fazla olur. Allah Teala bizlere de hayırlı uzun ömürlerle, saat afiyetlerle bu yolda daha nice hizmetler size de bize de nasip eylesin. Amin. O yaşları ibadetle, namazla, abdestle 85'leri, 90'ları yaşatsın, gördürsün. Yine ayakta olalım, yine rükuat belimizi eğelim, yine secdeye kendi yar yardım almadan kendimiz eğilelim inşallah. Allah'ım hayırlı uzun ömür ya Rabbel Alem. Şimdi birisi, cemaatten birisi e, bir e, dua istemişti. Ben dergiye yazmıştım. Dedi ki, sen bunu yazdın. Uzun ömür duası, arada lafı gelmişken yani, aklıma da geldi şimdi. Bu dua e, Allah Teala kime gayr uzun ömür yazdıysa ezelde, o bilir, biz bilmeyiz. Ama duanın bu işte tesiri var mı? Çok var. Çünkü Dua kaderi değiştirir. Ne demek kaderi değiştirir? Allahu Teala senin dua edip etmeyeceğini ezelde bilir mi? Bilir. Kimin dua edeceğini bilirse o nömrünü uzun yazmıştır. O bakımdan Mevla'nın ilmi değişmez. Ezeldeki ilmi değişmez. Ama o senin ezelde dua edip etmeyeceğini bilir. Onun için canınızdan bezdiyseniz bu duayı okumayın. Bazı canından bezenler var da. <gülüyor> Efendim Hazretleri'ne giderken kedi da arabanın önüne atladığı zaman Kedidir canından bezmiş derdi Yani şimdi be, bilmiyorum ben de bezmek üzereyim Ama bezeceğim Dünyanın yemesinden keyfim kaçtı, zevkin de kalmadı, istirahatı kalmadı Hastalık beni aldı götürüyor Gecede elli şekle sokuyor beni şeker Elli şekil Biraz uyamıyorum makine başımda tırt ötüyor Çıktı uyan, tıt ötüyor indi uyan Böyle de ben devhamlı mıyım neymiş de neyse. Bu vaziyette hastalıklarla uğraşım Canımdan bezdim. Sonra aklıma geliyor ehli sünnete hizmet lazım. İşte sizin hizmetinize gelip gitmek lazım. Size bazı eserler yazmak lazım. Çok ehli sünnet dışı karışık ortalık çıkıyor. Cevap vermek lazım itikadı tasih için. İşte o bakımdan da bir ömür istiyorum yani. anladım. Evli Allah'tan biri bu dua devam ediyordu. Ebu Müslüm'ün Khorasani Hazretleri olacak. Tabi Bismillahirrahmanirrahim de var bu işin içinde esas. Ondan sonra hizmetindeki e, cariye yani tabi cariye de biliyorsunuz şerata göre mahrem oluyor. Mahrem olduğu için yandan da hizmet edebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde cariyesi var. Sahaben de vardılar. Tabi onları azat ederlerdi. Hizmet e, yormazlardı ama e, Ebu Muza Hazretlerine hizmet eden cariyesi her gün zehir katıyormuş şeyine. Ölsün de kurtulayım diye. Yemeğine her gün ojurmuş. Dozunu arttırmış, arttırmış artık. Yemeğin tadına fark edilecek hale geldi. Ondan sonra bir gün artık dayanamamış. Mübarek olmuş 130 yaşına. Devuta demiş ki ya demiş. Efendim, sen ölmek bilmez misin demiş ya? Niye demiş? yahu katmadığım zehir kalmadı bir türlü öldüremiyorum seni demiş dayanamamış kadın o da demiş ben öyle ayetler dualar biliyorum onları okuyorum ki demiş senin zehirin hız gelir tırıs gider demiş onun için o Bismillahirrahmanirrahim meşhurdur o dua kitabından da var Hacı Hacı Zalime karşı Hazreti Enes'in yeni çıkan yani duaları yeni hazırlıyorum bir iki beraber çıkacak onda iki rivati daha var üç rivati de zikrettim uzun var ortası var kısası var en kısası işte tır geçen Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ismihi şey'ün fil ardi ve la fis ve huves semiul 3 kere. Allah'ın izniyle ama tabii bunu okudum diye de zehir içmeye kalkmayın. Ayrı dava. Tecrübe etme gelmez bu işler. Tamam mı? Sen Allah'ın buyurduğuna inan, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem duyurduğuna inan on sonra uzatma işe. Amel et gitsin. İşte bu dua da böyle bir dua. Hatta bu zatın, e, Evliyaullah'tan bir zat da, bu benim burada dergide yazdığım bu duana da devam ediyormuş, e, Lekat Câkümahatine. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girmiş. Demiş ki, yahu hala bize gelmek istemiyor musun? Mübarek, 120 yaşına geldin. E, ne yapayım ya Resulullah demiş, e, zorla mı öleceğim demiş. E demiş, Lekat Câküm okuyup duruyorsun demiş. Biraz okumayı terk et demiş. Hakikaten Lekat Câküm'ü okumadığı gün vefat etmiş. Lekat Câküm çok kuvvetlidir. Tevbe Suresinin son iki ayeti. Efendi Hazreti beş vakit namazın peşine terk etmezdi. E, tabii hadis-i şerifler, rivadeler ben çok yazdım. Dualarım kitabında da çok yazdım. Burada da bu dua dergideşini yazıldı. Düşmana galip olmak, silah şerrinden korunmak, Özellikle de 120 yaşa kadar uzun ömür sahibi olmak için okunacak dua. Var mı bir sakıncası bunun? Ha ne diyorum sana? Canınızdan bezdiyseniz okumayın. Beni alakadar etmiyor yani. Ama ben uzun yaşayayım diyorsun ama işte inşallah ibadetle yaşa. Zikirle yaşa. Günahla yaşarsan hiç yaşama. Zarar eden dükkanı açık tutmak gerekmez. Kapatmak lazım. Ama kendimizi de öldürecek halimiz yok o zaman tevbe etmek lazım. Zararı telafi için. Ama siz hayırlı uzun ömürle ben istiyorum ki Müslümanlar yaşasın. Ehli sünnet yaşasın. Bidat ehli gitsin. Dinimizi bozmak isteyenler sapık itikatlara çoluk çocuğun fikrini karıştıranlar ehli sünnete, ehli İslam'a, ehli Kur'an'a düşman olanları Allah kahrumahı perişan etsin. Amin. Amin. Ehli sünneti de yaşatsın. Ehli sünnetin yaşaması vatana, millete Alemlere berekettir ve rahmettir. Çünkü onlar hep hayır için dua ederler. Şer istemezler kimseye. Bu dua, sayfa 86'da mevzu başladı. Ben oraya bende bir Hasan Rıza hattıyla orijinal bir yazı var. Orada Osmanlı ulemasının 120 yaşına kadar ömür isteme duası da orada gördüm, gösterdim işte. O da bir belge niteliğinde. Ondan sonra duanın içine de onu parantezle koydum. Esas dua İmam Senusi Hazretleri'nin El Mücerrabat isimli eseri var. İmam Senusi'nin kitabındadır. Ondan sonra bunu da ilave ettim. Ama şimdi bizim millet, ya hoca beni ben okuyamıyorum, ya Arapça okuyamıyorsan işte manasını da yazdım altına. 88'de de manası var. Ondan sonra 87'de 88'in başında Arapçası var. Altında 88-89 Türkçesi var da Manasını da işte okusan inşallah idare eder ama Arapçasını okuyor falan. Tabii siz daha da kolay şeyler istiyorsunuz. Bir dua daha var. Yusuf'u ı Hazretleri onu Saadet-ül Darayn isimlerinde zikrediyor. Onu okusan da oluyor, üzerinde taşısan da oluyor. Size, size ne uygun? Taşımak daha uygun. Ama taşımak da sizin hanımlar atletleri bilmem neleri şey ederken yıkamaya... Hep çamaşır makinesine kalar, he? Benim toruna bile iki tane yazdım, tutmadı. İlk üçüncüyü yazacağız ya. Yani çamaşır makinesine gidiyor. Ee, tabii ki el yazması olmayınca, şey olmasa bile çamaşır makinesi biraz dağıtıyor, unufak ediyor. Yani şeyi unufak ediyor deterjanlardan dolayı. Bundan dolayı buna dikkat edin. Üzerinizde taşıdığınız nüshalere dikkat edin ki ne yapmasınlar çamaşır makinalarına gitmesin yani. Anladınız mı? Buna da dikkat ederseniz bu ay o yetişmedi. Bu ay size dergide ne verdiler? Ondan bana gö Bunun içinde yoktu. Nerede var neyse bir şerif? O da çok mübarek. Fakat faziletini yazmamışlar. Bizim işte arkadaşlar bir işi yapar, bir işi yapmaz. Yarım iş yapar. O bu ay dergide verilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Adnan dedesine kadar soyudur. Çok dikkat edin ona. Baba tarafından soyu, anne tarafından beşinci dedede birleşiyor. Arkasına var mı? Mübargadan. Ben sana dergi istemiyorum. Dergi burada da var. Ha, Ne olduğunu görmedim ben. Tamam mı? Şimdi bak burada bu da çok bereketli bir şey. Bir tarafı nesebu Şerif yazıyor. Altı tane. Hepsi aynı. Bir tarafı arkasında ne yazıyor? Sıfat-ı Efendimiz'in sıfatı şerifesi. Bu biliyorsunuz hicrette Medine'ye yola giderken aç kaldılar. Ebu Bekir Efendimiz'le beraber Ümmü Meabed annemizin duydunuz mu Ümmü Meabed? He? E benden duyacaksınız tabi. Kimden duyacaksınız mübarek? Kasteden romandan okuyamazsınız ki. Benden duyacaksınız. Mucez hayatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özlü hayatı mevlit kıssası Mucez hayat kitabında var bunun manası. Biz şimdi buraya mana yazamayız. Ümmü mabet annemiz e, işte e, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem süt var mı dedi. Ne süt olsa biz içerdik dedi. E dedi o zaman şurada bir tane şey görüyorum. Efendim koyun. Kuzu muydu, koyun muydu? Koyun muydu, keçi miydi? He? He ona bak koca efendi bulursanız. Bak bakalım. Ondan sonra zaten kemikleri çıkmış, hiçbir sütü yok. Bismillah dedi, bir sıvadı mübarek elini. Kovalar doldu, doldu, doldu. İçtiler, içtiler. Efendim Aleyhisselam'ın doydular. Ondan sonra dedi ki, siz de için, millete de dağıtın. Çadırdaydı. Ee, şeyde, mekkemetin arasında... Çadırdaydı. Kocası geldi sonra. Kocası baktı ki hayvan zayıflıktan ölecek. E süt nereden gelecek? Hiç sütü yok. Günlerdir de süt yok. Baktı bir kova süt var. Kaç kovaysa yani olduğu kadar kaplarını doldurmuşlar. Dedi bu nereden geldi? Ya o dedi sen yokken dedi. Kocası Ebu Muhabet Hazretlerine bir zat geldi dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir tarif etti. Yani bugün bütün siyer kitaplarında o kadın sahabiyenin, tabii Müslüman oldu sonradan kocası da kendisi de, o kadın sahabiyenin yaptığı tarifi 114 bin sahabeden kimse yapamamış. Akla, akıl işi değil ya. Bir tarif etti, yani sayfasını hocam bulabilirseler, nerede obet hocam? Mucaz sayfası varsa diyelim onlara okusunlar. Yani e, şeyin, bu e, sıfat-ı şerifenin sayfası e, yani tercüme sayfası birine buldur. Yanınızda kitap yoksa birine buldur şeyden. Koyundu. Ben de koyun biliyorum. Yani koyundu mübarek. Resulullah s.a.m'in mübarek eliyle sıvazladığı koyun. Ümmü Mabet annemizin bu tarifi ne oldu? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatı şerifesi olarak bütün kitaplara kaydoldu. Anladınız mı? Ben hani bir dörtlü yapmıştım. Bir bastırmıştık. En üstte Neseb-i Şerif, sonra hilye Şerife, sonra sıfatı Şerife, sonra Şemail-i Şerife. Bu dörtlü de ilk benim yaptığım bir tertiptir ve terkiptir. Lale Gül'de vardı, bilmiyorum görmüş müsünüz, uzun, ince. He, o vardı. Şimdi de belki sitelerinde de vardır. Onun arkasına da Türkçesini yaz, yapmıştım, yazmıştım ama bilmiyorum. Şimdiki baskıların durumunu bilmiyorum. O dörtlüdür. O dörtlü de bu üçüncüdür. Nese bir Şerif birincidir. Hilye-i Şerif meşhur Hazreti Ali'den gelen rivayet. İkincidir. Tirmizi'de geçer. Sonra sıfat-ı şerife Ümmü Mabet annemizin tarife tanıtımıdır. Üçüncüye onu aldım. Sonra Şemail-i Şerife kimden gelir? Hind-i Nebi Hale'den gelir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve üvey oğlu Hatice annemizden ee, Hazreti Hasan Efendimizin dayısı Hazreti Hasan ona sordu. O da Rasulullah Efendimiz'i en iyi tarif edenlerdendi. Hindib ne bir dördüncü Hazretleri Şemali Şemaili Şerife dörtlüdür o. Burada şimdi bu nedir? Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri rahmetli evliya Allah'tan zat büyük veli bunu üzerinde taşırdı. Biz mevlid münasebetiyle bunu yapacaktık, yaptık da gecikti, gecikti, ama olsun. Bu tarafında nesebi şerif var, bu tarafında sıfatı şerife var. Bu ikisini kim üzerinde taşırsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve himmeti, bereketi, ruhaniyeti, şefaati onun üzerine olacak inşallah. Evde, ocakta da durabilir, üzerinde taşıyamayanlar yüksek yerlere, ne diyeyim sana eşiklerin üstüne Falan koyabilirler. Bu hediye dağıtılıyor değil mi? Parayla satılıyor mu? Bu? Yine uyduracaklar bir şey ya. Bu ne dağıtılıyor Hediye olarak veriliyor içinde al şeye. Şimdi bunu böyle keserken bunda kaç tane var? Altı tane var. Nasıl yapacaksın biliyor musun? Buradan böyle bir çizgi gidersen kesersen, bir de buradan bir çizgi gidersen, bir de çizgileri takip edersiniz. Çizgilerden keserseniz her birinde bir tane var yani önlü arkalı, önlü arkalı. Onun için bunda altı tane çoluğunuza, çocuğunuza, evlerinize, ocaklarınıza, dükkanlarınıza, kainat efendisinin, nesibe şerifi ve sıfat-ı şerifesinin bereketleri hulul eylesin. Amin. <gülüyor> Allahum cüllü ve aleyhissalatullah. Ondan sonra hayırlı uzun ömür de istiyorsanız, inşallah bu. 88. sayfedeki duaya devam edin ama bir dahaki ay da inşallah size hangi dua var üzerinizde taşırsanız o da hayırlı uzun ömre vesile oluyor okuyamasanız bile okuyamasanız bile taşımanın bereketiyle ben sizin çok yaşamanızı istiyorum hayırlı uzun ömürle yaşamanızı istiyorum çünkü ben de yaşarsam cemaat lazım birbirimizle cemaat olmamız lazım müslümanların muhafaza olması lazım e, bu vatanın sahipleri eli sünnet müslümanlardır bu eli bid'ate karşı müslümanların sağlıklı sıhhatli uzun ömürlü yaşamamız lazım ki vatanı milleti ne yapmayalım İslam alemini boş bırakmayalım inşallah efendim bu zamanda az kaldı bu iş meraklısı az kaldı ama Allah sayınız artsın bereketiniz artsın Maddi manevi her saada cümlenize fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Amin. Bir de özellikle tavsiye ettiğim, dergiden okumanızı e, tavsiye ettiğim efendim bir yazı Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi kaleme almış. Sayfa 32'de buna da önem vermenizi rica ediyorum. Bu yazıda da mevdudi ehli sünnet midir? Mevdudi diye bir adam var. Duydunuz mu? He? He, duymadıysanız ne mutlu. Duymadıysanız ne mutlu. Duyduysanız, duymadıysanız çevrenizde bundan etkilenen çok adam var. Çevrenizde, İslami gençlikte bu adamdan etkilenen çok adam var. Efendi Hazretleri bunun için merdudi derdi. Merdud. Reddedilse merdudi. Fakat sizin Böyle tabi gençlerle konuşurken Görüşürken rastgele Bu adam bozuk adam demeniz Delilli olmaz Onun için delil lazım Bu delilleri de Ömer Faruk Korkmaz hocamız Allah kendisine razı olsun Genç hocalardan Allah nazardan muhafaza et Çok güzel ilmi yazılar hazırlıyor Dergimiz için Mevdudi Ehli sünnet midir değil midir Sayfa 32 bunu da Meraklıları, ilgililerinin muhafaza edin, bir şeyler anlayın. Çevrenizde de etkilenenler varsa bu adam hakkında da kendilerine bilgi verirsiniz. Ben şimdi dersi online geçirecek değilim. Anladınız inşallah. Bu hususta da dergideki bu yazıyı mutlaka okuyun ve yani etkilenenler için uyarma vaziyetinde İslam'a hizmet etmiş olursunuz. İnşallah rahman. Şimdi Mu'cez Hayat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid Kıssası ve Mu'cez Hayat kitabı, kalın kitap. O kitabın 177-183. Sadece bu rivayetin şey mi yani? Şey, bu sayfalar. Şemali şerife bahse o zaman, şey, sıfat-ı şerife. Ha yani bayağı sayfa diyorum. He? Anladım. 177 ile 183 arasında Ümmü Mabet annemizin kainat efendisini sallallahu aleyhi ve sellem belki orada hilye falan da var. Yok Neseb-i Şerif aramıyorum ben. Neseb-i Şerif mu şeyi soruyorum. Ümmü Mabet annemizin soruyorum. Ben Neseb-i Şerif 177-183 zaten Nesebi i Şerif tamam da Neseb-i Şerif'in fazileti hakkında falan sonra var bir daha. Bu sadece Efendimiz'in babalarını tanıtan bölüm. Onu demiyorum. Bir de Nesep Şerif'in fazileti var. Okumanın, işte ezberlemenin, sürme yapıp gözüne çekmenin. Onlar da orada yazıyor. İleride onlar. Ama biz e, Şemail-i Şerif'e yarıyoruz. Ümmü Mabet annemizin tarifini, cemaat merak ederse, üzerinde taşıdıkları şeyin manasını, Ümmü Mabet annemizin tarifinin sayfası. Çünkü bu kadar tutmaz o. Bu çok uzun. Bu babalarının tümünü anlatıyor bu bölüm. Bu da çok önemli bir bölüm. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi ben esas e, dersimiz geçen e, işte o, onların Noel gecelerinde yaptığımız sohbette de efendim o sohbet canlı verildi değil mi? He? Dinlendi. Onda da söylediğim üzere esas mesele Hüsnü Katim'e, suyu Katim'e Sonumuzun iyi olması, efendim, imanlı ölmek, bir de Allah muhafaza kötü ölme meselesi var. Bunlara karşı uyanık olalım diye. Allah Teala cümlemize iman selameti nasip eylesin. Bu konuyu konuşurken bazı şeyler söylemek istedim, efendim, söyleyemedim yani, vakit bulamadım. Bu hususta sizi biraz bilgilendirmek istiyorum hadis şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Erba'atüm min şekâ Dört şey vardır ki şekavettendir. Yani bir adamın ezelde kötü yazıldığının, allah Teala ezelde onun bozuk adam olduğunu bildi, öyle yazıyor tabii. Bildiğine göre yazıyor. Bilmesi de şaşmaz. İlminde hatayı hukuku bulmaz. Bir adamın kötü adam olduğu ve son nefeste imansız öleceği ve cehennemlik olduğuna delalet eden, Dört şey bu hadis-i şerifte zikrediliyor. Allah cümlemizden uzak eylesin. Amin. Birisi cümhudül ayn. Gözün donukluğu. Gözün donukluğu demek ağlayamamak. Allah korkusundan ağlayamamak. Ha ağlamak deyince de kovaları doldurmak manasında hüngür hüngür ağlamak kastedilmiyor. Ama ne olur? İnsanın gözü, gözü yaşlanmalı. Yani etkilenmek. Etkilenmek, tesirlenmek ayetlerden, hadislerden sahabe-i kiramda çok var. Bir ayet duydup da Hazreti Ömer Efendimiz attan düştü. Azab ayetini duydu. Halbuki Kur'an'ı ezbere bilmiyor mu? Biliyor. Başkasından duyunca küt aşağı düştü. Üç gün hasta ziyaretine gittiler Hazreti Ömer Efendimiz. Bu çok önemli. Sahabe-i kiramda çok ağlama olurdu. Şimdi tabi hüngür hüngür ağlamak, bir de tabii bu ağlamak e, tenhada olmalı. Çünkü insanların içinde ağlamak da, e, ama elinden gelmez ağlama hali gelirse gizlemek lazım. İşte mendille falan şey edip, e, insanlara göstermeyip, biraz önüne eğilip, varsa bir şalın, kaşkolün böyle biraz başın üzerine çekip, yani ağlama halini göstermek hiçbir şey değil ama Tabii ki insana bir ağlama hali gelirse çevresindeki bir insanlar da onu fark edebilir. O tabii riya için yapmıyorsa sorun değil yani. Ama ve raculun zekrallah fefadat ayna. Bir adam Allah'ı tenhâda zikredecek. Yani yalnızken zikrederken gözlerinden yaş gelirse bu adam arşın altında gölgelenecek yedi kişiden biri olacak hadis buyuruyor. Bu çok önemli bir müjdedir. Maşer gün Allah'ın gölgesinden başka gölge yok. O gölgeye giremeyen güneşin altında yanacak yani. Ta cehenneme gitmeden evvel yanacak. Bu yedi faziletli amel sahibinden birisi Allah'a hatırlayıp gözlerinden yaş gelen. Ama tenhada hatırlayacak. Yani tenhada demek milletin içinde olmamak gösterişten uzak ol. Öbür türlü FETÖ gibi. FETÖ konuşurken ne yapıyordu? Ya git evde hala. Git evde hala. Allah Allah. Hadis Ali Efendi Efendi'nin oğlu rahmetli şey vardı neydi o. Çin işlerine de bakardı. Hasta okurdu bayağı bir şeydi. dedi. Memdi Hoca, Memdi Hoca. O da öldü de. Hadis Ali Efendi biraz şey etmezdi o işi. Hasta okumasından falan rahatsız olurdu. Bu derdi benim dediklerimi dinlemiyor falan ama Memdi Hoca öyle bir yol tutturmuştu yani neyse. Yapardı. Bayağı da bir şeyler bilirdi yani. Öyle derdi. O şeyi de tanırdı. Fetullah da o zamanlar tabii o gençken beraber okumuşlar Erzurum'da da. Bu Fetullah da derdi, kendi ağlar, milleti ağlatamaz derdi. Ben de kendim ağlamam, milleti ağlatırım derdi. O da öyle bir tersten konuşurdu yani. Anladın mı? Efendim, e, milletin içinde, bir de kürsüde, bir de kürsüde, hani böyle 40 sene, 50 sene vaz edersin de bir kere gözüne hakim olamazsın. Anladık da şimdi her dakikada ağladığın zaman otomatiğe bağlamış oluyorsun yani. Otomatiğe de bağladığın zaman hadis-i şerifte ne buyuruyor? En şerli insan gözüne malik olandır. Ne demek gözüne malik olandır? İstediğimi ağlatır, istediğimi güldürür. İnsan gözüne sahip olamaması lazım. Ortamdan, konumdan, konuşulandan, okunandan etkilenerek o anda içinden gelerek bir ağlama hali gelebilir. Öbür türlü e, bu şerre alamet olur. Ama hiç ağlayamayanlar da var. Yani gözlerinden bir damla yaş gelmiyor. Ancak soğan falan sıkarsan, soğan kesersen gözünden yaş geliyor, soğan doğrarsan. Soğanın dışında adam hiçbir şeyden etkilenmiyor yani. Soğanın da her biri etkilemez biliyorsunuz. Şimdi öyle gözden yaş getiren soğan da kalmadı piyasada. Bütün tohumlarıyla oynadılar ya. Eskiden soğan derken ağzını yakardı, gözünden yaş gelirdi. Şimdi yanında soğan doğrasalar hiç, gözünden yaş da gelmiyor. Çünkü kalite düştü yani, tamam mı? Hani böyle eski soğanlardan olursa böyle keserken adamın gözü yaşlanır ha. Öbür türlü adamda sifte yok. Ya bir adam Arafat'a çıkmış ağlamaz. Mina'ya çıkmış ağlamaz. Muzdelife'ye inmiş ağlamaz. Kabe'de ağlamaz. Yani Ravza'da ağlamaz. Ağlamaz oğlu ağlamaz. E bu sıkıntı biraz. Biraz sıkıntıdır yani. Hani hadis-i şerifte ne diyor ya? Hoca efendi ben ağlayamıyorum. O zaman ağlamaklık ol. Ağlar gibi yap. Kur'an-ı Kerim okuyor. İnne hadel Kur'ane nezele bi hüznün fe idâ karatumuhu فَتِحَا زَنُو'da var. Bu Kur'an hüzünle inmiştir. Melek ki Mekke-i Mükerreme dönemindeki ayetler, Müslümanların ne zor zamanları değil mi? 13 sene hicretten önceki dönemde neler çektiler? Bu Kur'an ayetleri hüzünle inmiştir. Yani hüzünlü bir sahabeye, hüzünlü bir cemaate inmiştir. Yani ahiret derdi, hüzün, üzüntü demek. Üzüntü ne üzüntüsü, dert ne derdi? Kur'an ne derdi getiriyor bize? Hem insanlığı kurtarmak, kendini kurtarmak, çoluk çocuğunu kurtarmak, etrafını kurtarmak, kendini ahiretini hazırlamak, cehennemden kurtulmak, azaptan Allah'ın azaptan kurtulmak e bu tabi keyiflen olacak işler değil e, üzüntü getiriyor bu iş yani ayetler bize ahireti anlatınca bu ne yapar insanı? derde sevk eder yani ben nasıl bu kurtaracağım ahirette diye insan uzun uzun düşünmesi ve üzülmesi lazım başının çaresine bakması lazım bu Kur'an hüzünle inmiştir onu okurken siz de üzün, üzüntülü okuyun dertli okuyun yani Dertli okuyun, ondan sonra e ben dertlenemiyorum. Manasını zaten anlamıyorum, anlasam da kafam havada. O zaman dertlenmiş gibi yapın. Dertli, yani kendinizi dertli olmaya zorlayın diyor hadis-i şerif. Diğer bir hadis-i şerif, İkraul Kur'ane vebkûfe illem tebkûfe diyor. Yani Kur'an okurken mutlaka ağlayın. Ya Kur'an okurken mutlaka ağlayın. Nasıl ağlayacağız yani? Ağlamak da insanın elinde değil tabii ki. Ağlayamazsanız ağlar gibi yapın. Ağlamaklı. Ağlamaklı. Ağlar gibi yapın. Tabii bu da yani hepten de rol yapın anlamına gelmiyor. Tiyatro çevirin anlamına gelmiyor. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Böyle de yapın denmiyor yani. Ama ağlamaklı olun. Ağlar gibi olun. Buyuruluyor. Ama şimdi bizim Kur'an nasıl Kur'an okuyor? Ondan sonra oradan cep telefonu çalıyor, adam buradan Kur'an okuyor. Hanım da diyor, açsana be! Devam ediyor. Ne estağizu var, ne sadakallâhul azîm var. Allah'la konuşuyorum diyor, Kur'an okurken herkese de laf yetiştiriyor. Yahu bir sayfada beş kere sağa sola bakan adam gördüm. Bir sayfada okuyacaksın Kur'an, Açmıyorsun Kur'an. Ona işaret ediyor, kapıyı aç. Ona işaret ediyor, tencerede çorba yandı. Ona işaret ediyor, gel. Buna işaret ediyor, telefona bak. Kardeşim, Kur'an mı okuyorsun? Kimle konuşuyorsun? Kur'an okuyan Mevla ile konuşuyor. O düşün. Ee, Tabi bizim haller göz donukluğu. E göz donukluğu neye delalet eder? Kalp katılığına delalet eder. Kalp yumuşak olmasa gözden yaş... Çıkmaz, katı kalpten, katı kalbin gözünden çıkmaz. İkincisi nedir? Ve kasvetül kalp. Dört şey adamın imansız öleceğine delalet eder. İlla ki imansız öleceksin anlamına gelmiyor. Bir belirti yani. Bu belirtilerden sakınmak lazım. Şimdi adama bakıyorsun adam ağlamıyor mağlamıyor ağlamıyor, ulan sen imansız öleceksin hiç ağladığın yok. Sana ne belki gece ağlıyor. Evde ağlıyor, gizli ağlıyor. Senin yanında mı ağlayacak yani? Göz donukluğu bir, kalp katılığı iki. Kalp katılığı ne demek? Yani ayet Kalpleriniz taş gibi katı oldu buyuruyor ayet kelimesinde. Taşlardan da beter oldu diyor. Ve inhimlen hizyarat Öyle taşlar var ki Allah korkusundan ağlıyor ve kaynak su çıkarıyor. Ondan ırmaklar fışkırıyor Bakıyorsun kayadan ırmak çıktı Ve Bütün dünyayı dolaşacak kadar büyük ırmak oluyor O, o çıkan su Nasıl bu, bu su çıkıyor Ayet kerime diyor ki benim korkumdan Taşlar ağlıyor diyor Bu ayettir bakara surası Mutezile buna nasıl mana verecek Ankara ilahiyat ilim kelam dalı Buna nasıl mana verecek Ya temsil Temsil Temsil ne demek? Aslı yok, astar yok, hikaye. Şu anda Ankara İlahiyat böyle şeylere Uzayr Aleyhisselam 100 sene öldürdüm diyor, sonra dirittim diyor. Temsil, temsil ne demek? Sembolik. Sembolik ne demek? Yok böyle bir şey, masal demek. bu Ankara İlahiyat hocalarının birçoğu temsil diyor. İslamoğlu zaten eskiden beri bu kafada. Bak taştan diyor, benim korkumdan diyor, su çıkıyor ağlamasından ırmaklar akıyor diyor. Bir hadis-i şerifte işte Hazreti Cafer olacak. Dedi ya Resulallah seferde susuz kaldık ne yapacağız? Git şu dağa selam söyle. Su varsa sana versin. Gitti dağa. selamu aleyk eyyüel cebel. Ey dağ selam olsun dedi. Aleyk selam ya Resulü, Resulillah. Ey Allah'ın Resulünün elçisi. Sana da selam olsun dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi beni sana. Bir su varsa yol göster, yer göster. Bir su bulalım. Yani su ver bize sen de. Dedi ki cehennemin tutturakları ve kuduen nas ve cehennemi tutuşturan şeyler insanlarla taşlardır. Ayeti indikten sonra acaba ben o taşlardan mı olacağım diye ağlamaktan suyum tükendi dedi. Bu hadis-i şerif, sen şimdi bu hadis-i şerife zayıf mı, şişman mı, hangi kaynakta? Şu dur uydur kaydır. Hadisi şerife itiraz et. Peki bu ayete nasıl itiraz edeceksin? Bu ayette diyor ki benim korkumdan ırmaklar çıkıyor diyor. Hadi ona aklın almadı. Kur'an'a da mı inanmıyorsun? Hadisleri karıştırıyorsun. Hiçbir hadis Kur'an'la çelişmez. Hiçbir hadis senin kafan çelişir. İlmin yetersiz kaldığından çelişiyor zannedersin. Hiçbir hadis çelişmez. Yeter ki ilmin olsun. ilmin yok. Ne konuşuyorsun? İnternetteki bilgilerle hadis-i şeriflere itiraz ediyorsun. Sen internette yazanların ne biliyorlar Kur'an'dan dinden? Ne haberleri var? Ve inneminalima yahbudu min haşyetillah. Ne buyurur? Ve <gülüyor> inneminalima Öyle kayalar, taşlar var benim korkumdan çatladık, çatlıyor, içinden su çıkıyor. Bak, ikinci cümle tekrar ediyor. Ve <gülüyor> inneminalima Üçüncü cümle yani peşine gelen cümlesinde ne buyuruyor Rabbimiz? Öyle kayalar, taşlar var ki Allah korkusundan bak Allah haşyetullah Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Ondan sonra sen de bakıyorsun, yol tıkandı. Niye yol tıkandı? Heyelan var. Niye heyelan var? Kaya düştü. Kaya niye düştü? Zelzele mi oldu? Yok. Deprem mi oldu? Yok. Kaç senedir duruyor bu kaya? Kaç bin senedir. Niye düştü şimdi? Mevla buyuruyor ki, yuvarlanan kayalar, Benden korkusuna yuvarlanır. Çünkü onlarda da manevi bir hayat var. Hakkani bir hayat var. Her şey Sübhanallahübihamdi okuyor. Ayet İsra suresinin ayeti Siz onların tesbihlerinin dilini anlamıyorsunuz ama Sübhanallahübihamdi diye beni zikretmeyen bir canlı yoktur diyor. Canlı cansız. Şey demek Canlıya da derler, cansıza da derler. Bu da bir şeydir. Masa da bir şeydir. Bu opollör de bir şeydir. Ayette diyor ki şey diyor, her şey diyor, her canlı demiyor. Her şey Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Zaten insan okursa anlıyoruz. Ama siz onların dilini anlamazsınız diyor. Şimdi bunun tesbihini ben nasıl anlayayım? Bu Sübhanallah ve Hamdi okuyor, bu masa şu an. Ayeti böyle söylüyor. Şey bu da okuyor. E şimdi buradan duysak bir tane, Sübhanallah ve Hamdi'nin sesi gelse buradan, bu cemaat ne olur şimdi burada? He? Cinlendik mi diye kaçar. Değil mi? Ya da derler ki hoca arkasına bir şey soktu. Buradan arkadaşlar bir teknoloji harikası işletti falan. Bir de baktık demirden ses çıkıyor falan. Hadi demirden çıkınca anlaşılır. Bu opolun içine cihaz olabilir. Bayağı pay var. Tahta başlarsa he? Sizin alttaki halılar başlarsa falan siz o cinlendim dışarı. Hiç cinlenmediniz acaba? Yattığın yatakta Sübhanallah de okuyor. bindiğin arabada Sübhanallah de okuyor. Bindiğin merkepte Sübhanallah de okuyor. Siz tesbihlerini anlamıyorsunuz. Mevla işittirse Davud Ali selam işitiyor muydu? He? İşitiyor. İnna <gülüyor> saqqarna Dağları onunla beraber diyor. Musakkar kıldık, emrine verdik. Vesebbihne bil ashi vel Dağlar sabah akşam Davut kulumuzla tesbih ediyorlar. Davud aleyhisselam'a acayip güzel bir sesi var. E o güzel Davudi ses derler. Oradan kalmış işte Davud aleyhisselam gibi yani. Böyle gür falan güzel bir ses. Davud aleyhisselam tesbih ediyordu, ediyordu, ediyor. Gece sabaha kadar uyumuyor. Zikir, tesbih, zikir, tesbih. İshrak vakti oluyor. İşrak vakti güneş doğuyor. Güneşten sonra insana tabii gece de hiç uyumazsa bir insan gece sabaha kadar zikir yaparsa e i̇şrak vaktinde de ne gelir? Bir yorgunluk gelir. Bize zaten yorgunluk yani bir de iki de gelir. <gülüyor> Sabaha kadar zikir nerede yapacak? Biz yarım saat yapsak, ay çok zikir yaptım bu gece. Yarım saat zikir yapsanız var ya siz kendinizi marufu ı kerhi zannetiyorsunuz ya. Vallahi diyorum. Nebihazıt Be Bestami benden fazla ne yapmış yani? Ha <gülüyor> e Çünkü hiç zikir yapmadığınızdan yarım saat, bir saat sizi böyle uçacağım zannediyorsunuz. Böyle ara sıra seccadeyi tutuyorsunuz yani. Gidebilirim falan. Ne oluyorsun sen ya? Yarım saat, bir saat zikir midir? Daha motor ısınmaz ya. Motor kaç saatte ısınır? Motor, kalp, motor, kalp. Kalp kaç saatte değil, kaç günde değil, kaç senede ısınır? Senin beninki 40 senede ısınmaz ben sana söyleyeyim. Çünkü haram yiyoruz. Her yere faiz karışmış, ekmeğinden çorbasına kadar. Bütün çark faizle dediğini yani. Ha kasıtlı yemiyoruz, kasıtlı yemiyoruz ama rızıklar şüphelendi yani. Rızıklar şüphelendiği için bizim motor çalışsa da tekler de zaten çalışması da zor. Ama Evliya Allah 40 gün girmişler çilahanede. E tabii 40 gün ibadet yapıyor. Bazısı 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene çilahanelerde kalmışlar. Hacı Bayram Velinin çilanesi, İsmail Akıbursu Velinin çilanesi, ne kadar evliya gidiyorsun, hepsinin çilanı Aziz Mahmud Düden, Kâtıssa Allah sırrı ramul aleyye efendim çilanesi, işte üftad efendi işte dağdaki şu mağarada, e, nerede? Allah nerede bulacak? Allah nerede bulacaksın? Allah kapalı çarşıda bulacaksın, değil mi? Gidersin kuyumcular çarşısında, efendim pırlantalara bakarsın, altının Ayarına bakarsın, değerine bakarsın, gezersin, dolaşırsın. Kapalı çarşıda Evliyaullah hiç Allah'ı aramamışlar yani. Herkes ya yerin dibine girmiş, ya dağın başına çıkmış, mağaraya girmiş, zikir yapmış yani. Zikirsiz ne olacak? Ya hoca, yani o zaman geçti. O zaman geçtiyse sen de evde kalkarsın. Şu anda 6.50'ye kadar teheccüd namazı oluyor. 6.50'ye kadar teheccüd kılmayanı da döverler, sabah namazını kılmayanı da döverler yani. Çünkü neden? Çok gece gitti manasında konuşuyorum yani. Hani derler ya şunu yemeyeni dövüyorlar ya. Almayanı dövüyorlar. O kadar ucuz. Yani şu anda bunları kılmayan da o kadar kolay oldu. Bunu niye kılmıyorsun ki? 6.30'da kalksan teheccüd yetişir ya. 6.30'da kalksan teheccüd yetişir. Ondan sonra da sabah namazını ezan vakti girer sünneti kılarsın. Sünnetle farza Sübhanallahü ve bihamdihi Sübhanallahü ve estagfirullah kere okursun. Öyle bir rızık bereket bolluk kapıları açılır. Parayı koyacak yer bulamazsın ha. Tamam mı? Ondan sonra öyle hadis kesin. Ama sen okuduğun yok. Ondan sonra bekliyorsun. Asgari ücret kaça çıkacak? Kıdem tazminatı ödenecek. Ondan sonra neydi o? Taşar onlar kadroya girebilir miyiz acaba? Ya gişal var Rabbine yalvar demiş mübarek adam. Yani kalkıp da bir teheccüdten sonra sünnetle farz arasında zengin olmak için sabahın sünnetiyle farzı arasındadır zengin olma formüllerinin tümü. Sünnetiyle farz arasındadır. Sünneti ilk vaktinde kılarsın, imsak girer girmez farza cemaate gidersin. Şimdi camilerde kaç almışlar şeyi? Yedi? Ramazan'a döndü değil mi Ramazan'a döndü her saat Ramazan oldu bunlar saatte oynadılar her taraf Ramazan'a döndü neyse efendim o arada bu dediklerim yetişir yani sünneti ilk vaktinde kılarsan sünneti evinde kılmak sünnet sünneti evinde kılmak sünnet camiye çıkacaksanız da sünneti camide kılmayın sünneti sabah sünnetini evde kılın Evde kıldıktan sonra tesbihinizi elnize alın. Evden çıkarken okunacak dualar var. Duaların kitabı dolu. Onları okumanı da anlattırım sonra. Geçin ondan sonra mescide. Kamet getirilene kadar Sübhanallah ve çekin. Yüz kere. Ondan sonra birkaç dua daha yazdım. Şimdi kitapta onlar çıkacak. Efendim kesinlikle kısa zamanda Allah maddi manevi kapılarını açacak. Bolluk bereket kapılarını açacak. Geçen bir şey yazdım. Resulullah Efendimiz'e bir fatiha okunacak. Peşine de bir zikirler yazdım. Dergide yazdım değil mi? Ya Allah'u, ya vahidu, ya ahidu, ya vacidu, ya cevadu, ya kerim, in fehni minke b'nefheti khayr, inneke ala kulli şeyin kadir. Resulullah Efendimiz'in ruhuna bir fatiha bir de bu isimler okunuyor. Geçen dergilerde vardı yani hikaye vermine Yapıyor musunuz? Yok. Bekleyin siz. Asgari ücreti bekleyin. Ya kardeşim Allah Teala beklemediğin yerden rızık gönderir ya. Ya hoca benim zaten taşar Gireceğim, girmeyeceğim belli değil. Asgari ücret 1600 lira mı ne oldu? Ben bundan sonra bana ne gelecek ya? Belli olmaz Mısır'dan miras da kalabilir. Mısır'da bir deden çıkar. Herkesin bir Mısır'da çıkıyor bir şeyleri. <gülüyor> neyse yani de bize bir şey çıkmadı bir tek de neyse canımız çıktı bir tek. Ondan sonra çalışıyoruz, uğraşıyoruz, helalından paramızı kazan. Ama ummadığın yerden rızkın gelecek buyurulduysa iman edecekse. İman edecekse. Ondan sonra Allah Teala'ya müracaat edeceksin. Allah Teala'nın kapısını terk etmeyeceksin. Mevla dua edeni mahrum etmeyecek. Şimdi bir kitap hazırlıyorum inşallah bu hususta da özellikle faziletleri anlatmak için. Şimdi bir insanın kalbinin katılığı Nereden belli olur? Gözünden yaş gelmemekten, etkilenmemekten. Cehennem dersin bir şey olur. Azap dersin bir şey olur. Hiç şey yok. Ya bu kalp katılığını ne yumuşatır? Zikir. Sabah namazından sonra zikir, teheccüd namazından sonra zikir. Hani dediğiniz silahhaneye gidemem, 40 gün ev, evden uzaklaşamam. 10 gün Ramazan'da bile itikafa giremi giremiyorsunuz. E o halde bari teheccüdde kalkarsın. Sabah sünnetiyle farz arasında zikredersin. Ne kadar yumuşatabilirsek o kadar ker inşallah. Ancak Rabbimize bağlı bu iş. Mevla dilerse bir kulun kalbini hemen yumuşatır. Onun için bu kasvet yani kalplerimizde bir katılık var. Bunun çözülmesi için de en önemli işlerden biri sohbet. İlim meclisleri yani insanlar ilim meclislerinde o kadar tabii hakiki ilim meclisi ise dualarda reddolmaz. Hakiki ilim meclislerindeki yumuşamayı başka bir şeyde bulamazlar. Kitap okumaktan bulamaz. Anladın mı? Bazısı ömreye hacca gitse bulamaz. E, sohbetsiz ve zikirsiz yapılan ömrede, hacda bile ne olmuyor? Kalp yumuşamıyor. Nice insanlar ömreye gittim, hacca gittim diyor. Adamın vaziyeti berbat yani. Hiç yumuşamamış. Halbuki bu efendim, umreye hacca giden adamda olacak. Hal mi ya? Ne kadar değişmesi lazım değil mi? Değişmiyor. Dört şey buna alamet ve tululemel üçüncüsü uzun beklentiler. Hani dedik inşallah uzun yaşayalım. Uzun yaşayalım diye dua edelim. Bu buna girer mi? Girmez. Uzun beklenti ne demek biliyor musun? Şimdi sen öyle bir şeye planlara girmişsin ki dünyalık maddi işlerin planlarına efendim 40 sene 80 sene daha yaşayacağım gibi bina yapmaya, üçte işte efendim proje kurmaya, ortaklıklar yapmaya vesaire vesaire. Ama insan... İşine gücüne bakar. Ve lakin ben şu kadar daha yaşarım diye bir hesap yaparak, bir plan yaparak bunun da peşine şu geliyor. Ben de uzun yaşarım diye bir beklenti içindeyim şahsen. Ama benim bu beklentim için Kaç kitap daha yazabilirim? Kaç insanı daha namaza başlatabilirim? Kaç kişinin daha el-i şünnet itikadı safına çekebilirim? Benim beklentim bunun için. Allah şahidim olsun. Allah şahidim olsun, siz de şahidim olun yalan söyleyen zaten rezil olsun dünya ahiret. Hiç acımam, gözünü yaşına bakmam. Ama e şimdi benim dünya hırsım yok. Yani ben 50 sene daha, 30 sene daha, 20 sene daha yaşarken efendim şu yemekleri de yerim, şu suları da içerim, şu kadar da dairem olur, şu kadar da arabam olur, şu kadar da efendim e, dünyalık bağım bahçem, yatım, katım bilmem ne'm olur. Böyle bir beklentim yok. Olanım, elhamdülillah nimetinin şükründen acizim yani. Hiç olmazsa kirada değilim, oturduğum yer, kiranda değilim, elhamdülillah. E bu yetiyor bana. İkinci, üçüncü dairelerimde yok yani. Ama oturduğum yer kirada değil elhamdülillah bu nimettir. Nimettir, geniştir. Tefsir yerleri var, mescit var, efendim, kütüphanelerim çok, kaç yüz metre. E kitapları nereye koyacağım yani? Elhamdülillah bu bana yetiyor. Ne yapacağız? Sohbet yerlerimiz geniş olsun elhamdülillah, değil mi? Şimdi dernek aşağı yapıyoruz elhamdülillah, aşağısı inşaat başladı 1300 metre. Hanım kardeşleri sırf oraya alacağız inşallah. E bu duvarı açacağız inşallah. E ondan sonra gelenler rahat rahat ziyaretler olur, şey olur işte benim kandiller olur, mübarek geceler. Ka iki misi üç misi cemaat alır. E benim beklentilerim bu. Ben bunun için yaşamak planı yapabilirim. Anladım? Ha? Ama bir adam uzun yaşama beklense girip de her عَلَى dünya Dördüncü madde, dünyaya düşkünlük. Dünyaya düşkünlükten maksat ne? E dünyaya düşkünlükten maksat, efendim zevkleri için, keyifleri için, şehvetleri için, canının istediği şeyleri, tatmin için. Adam, saçının sakalı zaten yoktur da, yani sakalı da varsa hepten rezillik, sen efendim, Saçını sakalını boyuyor, bıyığını boyuyor ya. Niye? Genç gözükmek için. Bu ne dünya düşkünlüğüdür ya? Hele ki siyaha boyamak haramdır. İlk siyaha boyayan Firavundur. Yani e, siyah dışındaki renklerde de kadınlar için, kadınlar için bazı müsaadeler var. Bir tek bizde kınaya müsaade var. Eşini kına adam baktı sakalı şey olmuş. Ya Hacı abi bu ne yaptın sen? Siyah kına buldum diyor. Ya ben böyle millet görmedim üretici ya. Kınanın da siyahı olur mu ya? Yani siyahsa zaten kına değil. Başka bir ot yani. Onun için bu haram. Beyazladın beyazla kardeşim. Ne var? Beyazlık nurdur. Yaşını göster. Öyle mi değil mi şimdi? Dünya düşkünlüğü, kendini göç göstermek. İşte efendim tabii ki insan vitamin alabilir sakat için kuvvet için niye teheccüt namazı kuvvet ister? Sabah namazı cemaat kuvvet ister. İşra beklemek kuvvet ister. Kuşluk kılmak kuvvet ister. İnsanda da hal tahakat lazım yani öbür türlü. Bunlar ayrı bir şey. Ama senin derdin ne? Namaz için yaşamak değil. Oruç için yaşamak değil. Zikir için yaşamak değil. Çoluk çocuğunu İslam'a efendim yola getirmek için yaşamak değil. Yaşayayım da torunlarımı da ehli sünnete çevireyim. Onlara da namaz abdest öğrettirim. E bu başka, bu iyi bir şey bu. Ama sen uzun yaşama planına girip de varsa dünya yoksa dünya dersen bu dört madde gözün donukluğu, kalbin katılığı, uzun kuruntu ve beklenti bir de dünyaya hırs ve ihtiras. Bu dördü varsa bir adam da anla ki imansız ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Bizde yok inşallah. Değil mi? siz diyorsunuz zaten hoca ben günlük yaşıyorum yarın ne olacağı. E yarın benim için de ne olacağı belli değil. Hepimiz günlük yaşıyoruz ama ileriye dönüp dünya ile ilgili plancı olmayalım. Ahiret için, Allah için yaşamak isteyenlerden olalım. Değil mi? Tuvalimen tale umru ve amel. Ömrü uzun, ameli güzel olanlara müjdeler olsun. Ömrün uzun, amelin güzelse mübarek olsun. Ama ömrün uzun, amelin kötü. Ne oldu bu sefer? Bütün yaşadığın aleyhine oldu değil mi? Bir defa ömrün de uzun olduğu için günahların fazla oldu. Günahların da fa ya 60-70 yaşında zinaya devam eden var. 80 yaşında bile efendim e, varsa gücü, gücü yoksa da keşke zina yapacak gücüm olsa diyen var. Keşke gücüm olsa da zina yapabilsem hala diyen var. Efendim, 80-90 yaşında hala viskisini, bilmem nesini, rakısını, birasını içen var. Allah hidayet versin. Allah kurtarsın. Allah hayırla ıslah eylesin. Amin. Biz duacıyız yani. İnsanlara beddua edemeyiz. E tabii ki hepimiz günahkarız. Onun o günah benim bu günahım. Ama insanın da yaşlandıkça biraz ahirete yanaştığını fark ederek daha hassaslaşıp kalbinin katılığını yumuşaması lazım. Ne bu Hadesi Şerif'te? Ve inim ha, onun gerisi de ne ise ilersten okuyayım. Ben cama zeler bayin ve lem yaglib, hayr'u şer'u felicice hazilenar. Kimin yaşı kırkı geçerse, bak ben kırkı geçeli on dörtce ne oldu ya? On dört on beş. Kırk nerede olacak diye düşünüyordum. Otuzu bile, o iple bekliyordum. Otur, belki dedim yaşlanırsam lafımı dinlerler. Şimdi de dinleyen yok. Hehehe. <gülüyor> 90 olsam belki de bile dinlemezler. Yani neyse dedim biraz yaşlanırsam belki lafım dinlenir falan. Ya kırkı geçeli 14-15 sene oldu. Şimdi ben hesap kitap yapsam nereye gidiyorum? Kim kırkı geçer de hayırları şerlerini geçmezse cehenneme cehizini bohçasını hazırlasın diyor. E şimdi kardeşim biz bu durumda bir muhasebe yapacağız. Maşallah gençleriniz de var bayağı aranızda 40'tan aşağı Bayağı bir kırktan aşağı vardır burada. Allah hayırlı yaşlarını mübarek eylesin. Amma ve lakin bir insan mutlaka hesabını, muhasebesini yapacak. Şekavetten, bedbahtlıktan kurtulmak için. Tabii bunlar alamettir. Hiçbir zaman alametler garanti vermez. Çünkü neden? Bir adam kötü yaşayıp sonunda iyi ölme ihtimali vardır. Bir adam da iyi görünüp sonunda cehennemlik olma durumu vardır. Bu hususta öyle tehlikeli bir hadis-i şerif vardır. Bu 40 hadisin ilk hadisi o değil mi? He? İlk hadisi diye biliyorum. Kaderle ilgili ilk hadis-i şeriftir. Yani bunu mutlaka okumanızı rica ediyorum. 40 hadis-i şerif kitabındaki 43. sayfada başlıyor kelime manası toplu manası 45'te başlıyor. Bu öyle bir acayip meseledir ki kaderle ilgili Yalnız bu hadis-i şerif kadar korkutan, insanı tehlikeye sokan efendim ve benim sonum ne olacak acaba dedettiren bir hadis-i şerif daha yoktur. Bu hadis-i şerif çok sahittir kütüb sitte zaten. Benim kırk hadisin 40 da nerede geçiyor? kütüb sitte altı imamın tahricinde ittifak var. Altı imam. En muteber altı imam Buhari Müslim başta. Altısında da var bu kaynak. Bu hadisi okuyun uzun da gidiyor. Yani şu anda baktım. 43'ten yani 40 topluma ana 45'ten başladı 84'e kadar geldi. 84'e kadar geldi hemen hemen 40 sayfalık bir hadis-i şerif ama o hadis-i şerifte diyor ki adam diyor yani ölmesine birkaç dakika kaldı. Ne diyeyim sana? Tam cennete girecekti. Cennete girmesine bir arşın kaldı falan. Bir arşın işte şu kadar. Bu ne demektir yani? az bir zaman kaldı. E çünkü bu adam namazlı, abdestli, kibli ibadetli falan, falan. Yaşadı. Görüntü muhteşem. Millete belki de Allah zannedebilir. O kadar düzgün hayatı var. Bir arşın kaldı diyor. Cennete gitmesine tam o anda ezelde onun hakkında yazılan karar ve kitap ve yazı, alın yazının yazı önüne geçer. Ve o adam cehenneme girer diyor. Bunu anlamanız zor. Onun için kırk sayfa şef yaptık. Bu hadisi böyle toptan yazıp mana verip geçseydik kafanız karışır mıydı, karışmaz mıydı? Karışırdı. Niye bu adam ömrü boyunca iyi yaşadı da sonunda cehenneme girdi kardeşim dersin değil mi? Ha, yazı önüne geçti diyor. Bu yazı önüne niye geçiyor abi ben iyi yaşadım ya. Öbürü de kötü yaşadı, geldi son noktada yazı önüne geçti diyor. Bu hadis-i anlamadan kaderin sırrını yani kaderin sırrını biz çözemeyiz ama Kader hakkındaki ehli sünnet itikadını anlayamazsınız Hepiniz mutlaka Bu 45 ile 84 arası 40 hadis kitabında bak 40 sayfa müstakil kitap eder yani 40 sayfa Ufak boy Risaleye vursam o da 80 sayfa eder sırf orası Bunu Ezbere bilmeniz lazım Ha şimdi ya bizim kafamızı karıştırıp da bizi böyle bırakma diyorsun. Ben seni ne bırakıyorum? Yazdım işte buradan oku. Ama sana şunu örnek verebilirim. Kısadan bir örnek. Siz böyle biraz ille benden dinlemek istiyorsunuz ya. Bir böyle ne diyeyim çok iyi bir huyunuz var. Aslında iyi değil de neyse. Yani okuyun da biraz ya. Fakat çok iyi bir huyunuz var yani. Ya sen anlat. Ya ben anlatmaktan aciz değilim. Yazdığıma göre bir şeyler biliyorum yani. Ama... Siz 40 sayfayı da ben burada 40 dakikada anlatabilir miyim yani? Bir misal veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadisin şerhinde bu misalleri göreceksiniz. Daha dolu mana var, mevzu var ama bir misal verecek olacak Adam diyor namaz, abdest, oruç belki de sakal, cübbe yani fark etmez. Her işin yolunda teheccüd, işrak, kuşluk hepsi var. Mesela adam yani Dört başı mamur dersin ki bu adam cennette iyi bir yerde alır yani normal bir müslümana benzemiyor. Bu adam diyor yani hadis-i şerif şunu söylüyor Taatla yaşar diyor yani hadis-i şerif böyle benim anlattığım gibi anlatmaz. اِنَّنْ رَجُولَ لَيَعْمَلُوا بِتَعَتِ diyor. Bir adam Allah'a ibadet üzere yaşar diyor veya bir kadın Allah'a ibadet üzere yaşar yaşar yaşar yaşar Ölmesine ne dedik bir arşın kala meselesi Ölmesine az kala Zaten öleceğini anlamazsa öleceğini anlamadan vasiyet, vasiyet yapmaz bizim millet. E çünkü neden? E şimdi veririz, geri alamayız. Belki de ölmeyiz, canlanırız. Tam ölümü garanti edene kadar bekle. Ondan sonra tam ölmesine yakın yaklaşır. Tabii aklı başındaysa komadaysa bu olmaz da, ekseri insanlar aklı başında ölüyor. Herkes de komada ölmüyor yani. Efendim ne yapar? allah Teala'nın tayin ettiği vasiyet konusunda çoluğa çocuğa, akrabasına, işte evliyse karısına, çocuğu varsa çocuğuna çünkü çocuğu varsa çocuğu yoksa hanımının alacağı şey değişiyor değil mi? Çocuğu olan da başka olmayan da başka. Ondan sonra ben hanımın ya da kadın da vasiyet etme meselesi var. Kadının da vasiyeti var da ölürken. Onun da malı mülkü olabilir. İşte diyor son dakikada vasiyetinde Kur'an'a, sünnete, Feraiz ilmine muhalif olan bir vasiyetle işte İsviçre kanununa göre, İtalya hükmüne göre, Amerika Yahudi bilmem ne hukukuna göre bir vasiyet yapar ve bu vasiyetle beraber varislerine zarar verir. Çünkü Allah'ın verdiği hakkı vermezsen zarar veriyorsun abi. Zarar veriyorsun. Allah Teala kullara bu hakları beyan etmiş. Kur'an'da namazın tarifi yok, orucun tarifi yok, zekatın tarifi yok, haçın tarifi yok ama mirasın tarifi var. Niçin? Namaz abdestte kimse itiraz etmez. Peygamber ne dediyse yapar. Ama iş paraya geldiği zaman Ya Rasulullah belki der birisi diye. Ya Resulallah ben seni sıkıntıya sokmuyorum Habibim. Para işini bizzat ben koyuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'de miras taksimi ve feraiz ilminin tafsilatı kadar hiçbir fıkıh meselede tafsilat bulamazsınız. Detay yoktur. Çünkü neden? Para işinde bu millet hassastır. Hacısı hocası hiç paraya geldiği zaman havalanır. Ne oluyor der ya? Allah da benim malıma ne karışıyor der. Hâşâ ve kellâ ya rabbel âlemin. İşte onun için diyor, bir adam ibadetle yaşar, bir kadın itaatle yaşar, son nefesinde ölmeye yakın bir vasiyet yapar yaptığı vasiyette Kur'an'a sünnete uymadığı için varislere zarar yapar son noktada cehenneme hak eder diyor e bu bir misaldir şimdi allah Teala'nın yazısı allah Teala ezelde bu adamın son dakikada böyle yapacağını bilir mi bilmez mi? He bilir bilmez dersen ne olursun? kıpkızıl stalin gibi gavur olsun Aziz Bayındır ne dedi? Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin oğlum dedi. <gülüyor> İlahiyatta ders veriyor beyefendi. Evet, ders veriyor. Ders alanlara Allah iman selameti nasip eder. Ders alanlara acıyorum yani. Şimdi, Allah bilmez mi ya? Peki allah Teala ezelde senin bunu bildiğine göre, bunu buna göre yazıyor mu? Niye yazıyor? E çünkü seni zorlamaz ki. Sen kendi isteğinle bu vasiyeti bozdun. Sen kendi canın böyle istedi, canın turşulu istedi, ekşili istedi, acılı istedi. Sen onu sevdin, bunu sevmedin bilmem ne. Kimi beğeniyorsan malı ona kaydırdın. Buradan öbürünü mahrum edin ama bu da senin çocuğunsa Allah buna vermiş bak. Bu Sen niye adaletsizlik yapıyorsun? Ha, vasiyette zarar verdin. Vasiyette zarar vereceğini Mevla bildi mi? Bildi. E senin evlamı zorladı böyle yapma. Sen özgür zaten ne yaptığını gördü. E sen de zaten Allah ezelde ne onu yapacaksın. Niye? E çünkü sen ne yapacaksan Allah onu bildi de onun için. Bunu anlamayacak ne var? Bunu anlamayacak ne var? Bunun için illa ilahiyatta ilmi kelam dalı başkanı profesör olmak mı lazım kaderi inkar etmek için? O kadar niye okuyorsunuz ki o inkar etmek için o kadar okuma yok? Yani okumuş okumuşlar sonunda inkara gitmişler. Halbuki bak biz sizle burada ne güzel iman etmişiz elhamdülillah. Allah'ın kaderi haktır. Alın yazısı haktır, ilmi ezeli haktır, ne biliyorsa onu yazmıştır, kimseyi zorlamamıştır, cebretmemiştir, özgür iradesiyle ne yapacağını ezelde bilmiştir. E bilmez denir mi yani? Bilmiştir yani. E bitti bu kadar. E şimdi onun için son nefes tehlikededir. Hepimiz için tehlikededir. O vasiyet yapar, zarar, öbürü başka bir şey, öbürü başka bir şey. Kiminin de? Gece yediğin hurmalar işte sabah çıkarırken tırmalar hesabı yapar. Evvelce zulüm yapmıştır. Son nefesinde çıkar yani. Helallık almamıştır. Helallık almamıştır. Adam malını gasp etmiştir. Allah'ın kuşu demiştir, tavuğunu yemiştir. Ondan sonra karısına eziyet etmiştir. Karısına zulüm yapmıştır. Dayak atmıştır. Zulüm yapmıştır. Değil mi? Sonra da namaza başlamış, hacı hacı olmuş. Ama hanımından bir helallık bile almamıştır. Tabii ki bu zulümler neticesinde iman kurtarması zora girecektir. Mutlaka helallık alması icap eder. Kul hakları diye bir şey var. Ondan sonra hanım haklarını helal et. Kadın da böyle durdu. Etmiyor musun lan? Bir daha. Ulan hem helallık istiyorsun hem elini kaldırıyorsun. Ne namussuz adamsın ya. Mübarek adam helallık alınırken paspas olacaksın, yalvaracaksın. Hanım içinden et. Bak benden korkuna etme, ahirette helal olurum. E ben işte efendim, e, ne diyeyim, bu kadar ekmek getirdim sana helalından. Fakat insanız, bağırdığım oldu, çağırdığım oldu, kalbini kırmış olabilirim. Efendim ne olur bana haklarını, gönlünden helal et. Ahirette, cennette beraber olan, birbirine uğraşmayalım mahşer günü. Böyle konuşmak lazım. E tabii sen de diyorsun, hoca beni karıya böyle konuşursan, bunu ölmeye yakın konuşarsak daha iyi olur. Çünkü şimdi konuşursak açık çek vermiş oluruz. Hanımın da huyu bozulur. Ulan niye bozulur? Sütü bozuk değilse huyu da bozuk olmaz yani. Niye bozulsun yani? Bu adam Müslüman olmuş, tevbe etmiş, yola girmiş, artık benden helallik istiyor, kibar olmuş, nazik beyefendi olmuş. Kadın da herhalde, o da insan evladı yani. O da sana efendim etkilenir, tesirlenir, o da helal eder. Kadınlar biliyorsunuz. Çabuk etkilenen insanlardır. Yani senin bu şekil bir davranışından bir de hiç beklenmedik. Ya Cübbeli Hoca ne tavsiyeler yapıyor görüyor musun? Ya e feministler esasen beni dinlemeleri lazım da işte. Dinlemiyorlar. <gülüyor> ya kadın hakları. Al ha, sana kadın hakları. Kadının kocasında hakkı yok mu yani? Helallık alması lazım değil mi? Tabii lazım bu kadar mesele var. Ama ekaliyette de olsa bazı da Kadınlar erkeklerden helallık alması lazım çünkü. Bazısı da öyle bir dırdır, öyle bir dırdır yani. Adam mezar taşına yazmış yani. Sanmayın ecelimden öldüm, karı dırdırımdan öldüm diye. Osmanlı zamanında yazmış ya, o yeni değil. Osmanlı zamanında yazmış. Yani efendim ama tabii ki o da yanlış yazmış. Çünkü karı dırdırı da eceline sebep olmuş. Yine ölmüş ama itikada göre ecelsiz ölüm yok, vakitsiz ölüm yok. Bir de böyle deniyor. Ay çok vakitsiz öldü. Kaç yaşın geldi? 94. <gülüyor> <gülüyor> İlahi ola ve la kuvvete. Yani neyse. Adamın yaşamak istediğin 104, 154'te de ölse vakitsiz oluyor. Vakitsiz öldü denmez. Ecelsiz öldü denmez. Her şey Allah indinde vakitledir, miktarladır, ecelledir, kaderledir. Velakin ecele sebebiyet veren hadiseler gündeme gelebilir. Bu karısının durdurundan Adamın canından bezdi, kanser oldu bilmem ne, dertten adam her hastalık olur. Bu ayrı bir şey. Yani ben yine de e, erkeklerin kadınlardan helallık istemesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkekler ekseriyetle kadına karşı e, ezici bir e, güç kullanıyorlar. En azından dövmese bile bağırma, çağırma, ses yükseltme, kalp kırma çok oluyor, kalp kırma. Kalp kırmak kadar Kötü bir şey yok. Bazen adam diyor ki kafamı kırda kalbimi kırma yani. Çünkü kalp kırmak biraz ne oluyor? Elinin kırığı düzeliyor da kalbinin kırığı düzelmiyor. Çünkü dil yara açıyor. <gülüyor> Cerahatü sinan ileheltiyamu velâ elteamu mâ cerahel lisâni diyor şair. Yani efendim süngülerin yaralarının iyileşmesi vardır ama dilin açtığı yaranın iyileşmesi olmaz diyor. E yani seneler geçiyor insan, yani bu adam beni burada bozdu. ve da kocası, veya da kendisi, efendim. Kim kime ne yaptıysa bu tesir ediyor. Ve ölüme yakın da insana, e hele ki zulüm derecesine varmışsa, zulüm derecesine varmışsa, bilmiyorum içinizde de var mı böyle yapanlar. Aman kul hakkına girmeyin yani. Kadınlar sizin eşinizdir ama kulunuz değil yani. Köleniz de değil, kulunuz da değil. Ahiret var. Ahiret var. Son nefeste imanı kaybedenler için. Artık bitmiştir iş yani. Değmez. Sinirle Sinirlene hakim olacaksın. Evet. Şimdi. Ölüm anında tabii bunlar zuhur eder. Allah Tebâreke ve Teala cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Ee, rahmetiyle hayırla ölmemizi müvessel eylesin. Şimdi efendim esas şeye gelecektim. Bu konuları yine devam edeceğim önümüzdeki derslerde. Belki bir dahaki sefer buraya geldiğimde de başka şeyler de edeceğim. Ee, ancak en önemli meselelerden son nefeste imanın tehlikeye gitmesiyle ilgili en önemli meselelerden biri de Allah dostlarına ve Evliyaullah'a buğz etmek. Allah velilerini sevmemektir. Şimdi velileri sevmek Allah'ın sevdiklerini sevmek. <gülüyor> Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek Allah için kim sevilir? Allah için kim sevilir abi? Allah'ın dostları sevinir Allah için yani Çocuğumu Allah için seviyorum Tamam Allah için seviyorsun da Çocuğunu zaten seveceksin yani Öyle mi? Çocuğuna karşı olan sevgi Efendim nedir? Fıtridir Hissidir Duygusaldır yani Hanımımı Allah için seviyorum. Tabii bir de Allah için sevmek vardır. Ben ona bir şey demiyorum. Namaz ehli olduğu için, zikir ehli olduğu için, tarikat ehli olduğu için, ihvan olduğu için bunlar ayrı bir şey. Allah için insan hanımı da, hanımını da sever. Ama şimdi Allah için sevme noktasında hanımını Allah için ne kadar sevsen de arada ne vardır bir? Şehevi bir duygusal ilişki de vardır. Öyle mi şimdi? Ha, Allah için seversen ama sırtını dönünce de ya nasıl oluyor bu Allah için şimdi ya falan dersin. Değil mi şimdi? E tabii ki haklısın tabii de. Allah için seviyorsan e, o da şerahata uyması lazım. Ama uymadı. Belki hasta oldu, rahatsız oldu. Başım ağrıyor, dişi ağrıyor. E sen de ne yaptın? Bu nasıl iş ya falan. Bu sevgi bozulabiliyor yani. Anladım? Şimdi o zaman, şimdi Allah için seveceğiz. Allah için kimi seveceğiz abi? E şimdi patronu seveceğiz. E patron maaşı verdikçe seveceğiz yani. Maaşı kestim, işten attı mı Allah için olmuyor işte bak. Bir noktada geliyor, Allah için olan durum bozuluyor. Bozuldu mu şimdi? Bozuldu. Benim patron çok mübarek adam, Allah için seviyorum. İşten atsa da seviyorsan o zaman tamam. Ama sevmiyorsun ben, görüyorum yani. Her şey buna benziyor. Öğretmenim bunda, hocası, haciz. Be. Ama bir Allah dostu, bir veli, salih bir zat. Biz Beyazıt-ı seviyoruz. Biz Mevlana Celalettin Rumi'yi seviyoruz. Biz Muhiddin İbni Arabi'yi seviyoruz. Biz Hallacı Mansur'u seviyoruz diyelim Allah'tan. Biz bu zatları seviyoruz değil mi? Bunlar bizim anamız değil, babamız değil, akrabamız değil. Şu anda dünyada sağ olanlardan da seviyoruz değil mi? İşte Muhammed Efendi Hazretleri'ni seviyoruz. Abdülbaki Efendi Hazretleri'ni seviyoruz. Misal. İşte efendim Topbaş Efendi Hazretleri'ni seviyoruz. Şu Efendi Hazretleri'ni seviyoruz. Yani sayıları var. Allah sayılarını artırsın. Sağ olanlarına hayırlı uzun ömürler versin e İnsanlar Daha ismini unuttuğum Konya'da Konevi Hazretleri var Mübarek zat Seviyoruz yani Dolu Allah dostu var değil mi? Seviyoruz E bizim bunlardan bir kısımlığımız, kasımlığımız var mı? Yok Şu anda diri olanlarından da görüştüğümüz bile bir kısmıyla yok Kimine telefonla görüşmüşsem mi? Seviyoruz E bu sevgi Allah içindir yani çünkü Allah Teala'ya ibadet ediyorlar diye. Tabi Allah dostu olduklarına hüstü zan edildiği için kimse hakkında da tabi garanti şey veremezsin. İtibar son nefesedir. İnsanların sonunu da bilmiyoruz. Evliya da olsa kimse masum değildir ama tabi ki şu anda haramlardan sakınma ve ibadetlerdeki fazla faziletlerinden dolayı insanların hidayetine sebep olan zatları seviyoruz. Değil mi? İşte bu Allah içindir. Allah dostlarını sevmek son nefeste imanı Kurtarmaya Vesile olacak inşallah He, Ama Geldik bunun tersine Sevmemek Velileri sevmemek Bir sorun yani bugün toplumda Çok büyük bir sorun özellikle Selefi ve Habi akımı Ve Tabi bunda şianın da Tesiri var bunlar Ehli sünnet velilerini Gözden düşürmek Ve itibarsızlaştırmak ama sağ olanlarına değil sadece, ölüleriyle de uğraşıyorlar, dirileriyle de uğraşıyorlar. Hani şu andaki biriyle uğraşsa ben anlarım. Derim ki adamı, bir proje var, belki burada birkaç kuruş para verdiler, senin de ağzın laf yapıyor. İşte Ahmet Hakan gibi haberlerde de bir cübbeliği çıkar, haftada bir maydanoz. Reytingin artsın, cübbeliğe bastır gitsin. Yani ben bunu anlarım yani çünkü adam en niyetinde para alıyor. Para aldığı yerde de reytik yapması lazım. Reytik de cübbelisiz olmuyorsa cüppeli birkaç haftada bir çıkıyor yani Kanal Ha bu ayrı bir şey. Ben bundan anlarım. Peki ölmüşüyle niye uğraşırsın ya? Ha ben haşha yani. Ben veliyim, meliyim zannetmeyin şimdi. Ben kendi Mevliya diye satmadım şimdi burada. Yaşayanları diyorum, itibarını düşürmek istiyorlarsa burada bir maksat anlıyorum. Arkasında loca olur, moca olur, kulüp olur. Dış güç olur, iş güç olur Türkiye'de ve dünyada e yani ehl-i sünnet de itibarsızlaştırmak veya Allah dostları velileri de itibarsızlaştırmak uğraşırlar. Çünkü bunların şu anda aktif faaliyetleri vardır, tesirleri vardır. Bu etkiyi bozmak içindir. Ben buna bir derece mana veriyorum ama tabii bu da mazur saymıyorum. Allah müstahaklarını irsal eylesin başlarına. Hak ettikleri muameleyi reva görsün fazl-ı keremiyle. Ben onları niye mazur sayayım yani adamlar? Ha ben bazıları gibi şey mi yaptım yani anlaşalım senden de sen benim aleyhime şey yap falan da reklamın kötüsü olmaz iki haftada bir ben çıkayım falan Bazıları aleyhine konuşturarak biz magazin yapmıyoruz burada yani Biliyorsunuz bazı sanatçılar reytingleri düştü mü bir olay yaparlar aleyhine gibi gözükür ama gündeme geleyim diye Herif 20 senedir gündeme gelemiyorum diyor bari sokağa işeyim de diyor gündeme geleyim diyor yani Şimdi biz onlardan bahsetmiyor Ayrı bir şey ve ölmüş velilerle uğraşanlar var. Şimdi ne buyuruyor? Men adâli veliyyen fekâd bil bilharbi. Bu hadis-i şerif Bukhari'dir ve hadisi kutsidir. allah Teala bizzat ben ifadesiyle buyuruyor. Yani Resulullah s.a.v. allah Teala ifadesiyle buyurmuyor da allah Teala buyurdu ki diye ben diye Rabbimizin benli ifadesini kullandıkları hadisi kutsi olur. Bu bu kadar önemli bir hadis-i şerif yoktur. Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse kesinlikle ben ona harbi ilan ettim diyor. Şimdi Allah Teala bir faizi bırakmazsanız harbaharım size. Kur'an'da ayet var. Bir de benim dostuma düşmanlık edene harbi ilan ettim diye hadis-i kutsi de Buhari'de ve sahih kaynaklarımızda hadis-i kutsi vardır. Şimdi Allah Teala'nın harbi ilan ettiği bir adam imanlı ölebilir mi? Allah Teala ile harp içinde olan bir insanın Müslüman olarak olması düşünülebilir mi ya? Peki bu Müslümanım diyenlerin birçoğunda bu evliya Allah'a karşı böyle bir alerji var. Hele ki Vehhabi Selefiler İbn Arabi'ye kafir diyor. İslamoğlu Mevlana Hazretleri için ne dedi? Moğol acanı dedi. Televizyonda dedi. Moğol ajanı dedi. Aziz Bayındır Mevlana'ya neler söylüyor. Koca Mevlana yani. E şimdi İbni Arabi'ye Vehhabiler bütün Euliyyaullah Allah i Ekber en büyük şeyh diyor. Onlar Şeyh'i Ekber en gavur şeyh diyorlar. Allah muhafaza ya Rabbi. Ya ha, Hallacı Mansur Hazretleri idam edildi. benel Hak meselesi uzun kıssası var şey var. Manevi bir makama girdi. O makamdan takıldı çıkamadı ayrı dava fakat evliyalı olduğunda e, söz var meşayih kabul etmiş bu zatı Allah'a <tüksürk> sonra dedi, kendine Allah dedi şu dedi bu dedi haşa öyle demedi 400 zekat her gün namaz kılıyordu kendine Allah diyen haşa 400 zekat namazı var mıydı yani e şimdi anlamadan dinlemeden şundan etkilendim bundan yahu kardeşim bu saha böyle atmosyona açık bir saha değil incelemeden ilmin yok. Karıştırma tamam. O zaman sövmene, kafir demene, zındık demene ihtiyaç var mı? Konuşma. Biz sana methet diyor muyuz? Mevlana'yı methetmezsen, İbn Arabi'yi sevmezsen, Evhallac-ı Mansur'u methetmezsen kafir ölüsün diyor muyuz? Demiyoruz. Ama onlara zındık dersen, kafir dersen, sapık dersen son nefesin tehlikeye gider diyoruz. Biz sana sevmiyorsan da Sövme diye bir maçlık var biliyorsunuz ya. Sevmiyorsan da sövme. Tabii ki sevmek lazım. Evliya Allah'ı sevmek lazım. Ama burada ihtilaf var, şüphe iş karışmış falan. Ben uzat hakkında bir şey konuşmayayım. Tamam konuşma. Konuşma kardeşim. Hiç olmazsa Allah ile harbe girme yani. Ya bu çok büyük tehlike. İman tehlikesine sebebiyet vereceğini ulema ve evliya beyan ediyor. Çünkü Allah Teala ne buyurur? وَوَيْتَوَلَّ <gülüyor> salihin Ayet. O Allah salih kulların velisidir. Veli ne demek? Dostu. Şimdi Allah Teala salih olan bir insan, namaz yaptı, haramlardan sakınmış, mekruhlardan sakınmış, ömrünü zikirle geçirmiş. Salih. Hazreti Mevlana'nın salih olduğunda ne şüphe var? i̇bn Arabi'nin ömrünü ibadetle zikirle geçirince ne şüphe var? Beyazıt Bestamiye konuşuyor bunlar ya. Bu böyle büyük velilere sen nasıl konuşuyorsun? O Haydarbaş, şah Hazretlerine cellat diyor ya. Cellat diyor. Şah-ı e bir hakaretler, İmam-ı Rabbane Hazretlerine bir hakaretler. Nasıl korkmuyor bunlar ya? Nasıl korkmuyorlar ahiret var yani? Koca şah ya. ya. E bunlar konuş Dilleri uzun. Diller uzun. Mevla diyor ki ben salihlerin velisiyim. Yani veli ne demek ya? İlkokula gittik yani benim de buran enişte malasa 90 yaşını geçti. Eniştem götürdün beni. Babamın işi çoğudu. Götürdü. Dediler velisi kim? Dedi benim dedi. Dediler sesin dedi eniştesiyim. E şimdi veli ne demek ya? Onun işlerini üstlenmiş yani. Mevla diyor ki bu dostlarımın işlerini özellikle ben takip ediyorum yani. Sen Allah'ın dostuna düşmanlık edersin. Ben de sana harbina diyorum buyuruyor. Bu nasıl olacak? Bu hususa dikkat çekmek istiyorum. Birkaç livat söyleyeceğim. Şeyh Ebu Abdillahil Kuraşi radıyallahu teala buyuruyor ki kim bir Allah dostunu itibarsızlaştıracak cümle kullanırsa ana avra sövmek lazım değil. Bir veliyi şerefini noksan edecek, itibar noksan edecek bir söz kullanırsa daraba <gülüyor> Allah ﷻ kalbi bise emin mesmum. Allah onun kalbine zehirli bir oku saplar diyor. Kalbine zehirli bir oku saplar. Çünkü neden? hadisi i Kutsi işte harp ilan ediyor. Harp nasıl yapılır? Harp neyle silahla? Kalbine bir zehirli ok geldiği zaman velem ye muthat teatef sudaki detuğu bu adam diyor. Şu anda ehli sünnet ve düzgün bir adam olsa da bir veliye alçaltıcı kelime sarf ettiği için iman inancı bozulmadan ölmez diyor. Ve kafü bunun sonunun kötü ölmesinden korkulur. Kafir oldu denmiyor, kafir öleceği de Allah bilir herkesi. Kafir olarak ölmesinden korkulur. Tehlike var. Niye imanı tehlike sokuyor? Bilmediğim konuda kafana yatmadı. Konuşma kardeşim. Konuşma. Yorum yapma o zaman ya. Bu çok önemli. Şimdi İmam Fakihani Hazretleri e, diyor ki Allah Teala ile harbe girenin mutlaka Allah helak eder. Allah Teala'ya dostlarına eziyet etmek kötü ölmenin alametidir. Ne gibi? Faiz yemek gibi diyor. Bir adam hayatı boyunca faiz yerse son nefesi imanlı ölmesi tehlikededir. Velilere hakaret de bu cümledendir. Tamam mı? Yine ulema evliya, İmam Yafi'i Hazretleri Büyüklerden ne buyurur? Men öyle evliya Allah fe madem adâ Allah Allah'ın velilerine düşmanlık, Allah'ın peygamberlerine düşmanlıktan aşağı değildir. Çünkü onlar da dostudur. Onlar da dostudur. Allah Allah. Evet, kafir diyemeyiz. Cehennemde ebedi kalacak diyemeyiz bir insan için. Özel şahıslar için diyemeyiz. Sonunu bilmiyoruz zaten kimsenin. Ama... Bir adamın Allah dostlarına hakaretini gözlüyorsak bundan sakınmak lazım. Hiç olmasa bu adamdan uzak durmak lazım. Konuşmalarını dinlememek lazım. İnternette yazıyorsa okumamak lazım. Kitabı varsa okumamak lazım. Çünkü Allah dostlar hakkında konuşanlar kalbine zehirli bir ok yemiş durumda. Ben bu adamdan ne istifade edebilirim? Ne istifade edebilirim? Edemem. O zaman ben kaçmam lazım. Hele biraz daha anlat ne olmuş ne bitmiş diye deşmemem lazım. Kaçmam lazım. Ama tabii ki veliler hakkında konuşuyoruz. Onun için Evliyaullah'tan Şeyhül İslam Abdullah el-Herevilan Ansari Hazretleri çok büyük bir velidir o. Rahmetli Şehit Bayram Hoca Efendi işte Evliyaullah'a kan veren zat diye böyle bir tabirleri vardı onun. Böyle hoş hoş tabirleri var. Evliyaullah'a kan veren zat. Ee, çok eskidir o. Her hatta kabri şerifi bütün meşayih ona Evliyaullah'ın Şeyhül İslam'ı demişler. Bir şeyhülislam var. Hani normal Osmanlı şeyhülislamı, fıkıhta şeyhülislam falan. Burdatlarda bize işte, evliyanın şeyhülislamı da budur. Abdullah el-Herevil ensari Ebu Yubelan sarinin de torunlarından oluyor. Mektubat'ta da geçer. O öyle buyuruyor. Ne diyor? İlahi men aradte sukut Ya Rabbi kimi helak edeceksen bizi gıybet ettir, bizi dedikodu ettir, bizim aleyhimize gittir, bizim bizi kötülettir. Öyle helak et. Yani kimi helak edici düşürmek istiyorsan bizim üstümüze düşür diyor. Ve ondan sonra adam hakikaten helak olacaksa başlıyor, ulemanın, evliyanın aleyhine konuşma. Çoklarında bu görülmüştür. Çünkü sonu kötü gidecek olanlar. Sonra da bakıyorsun, hepten sapıtmış gitmiştir. Onun için evliyaullahın böyle acayip halleri var. Arifler, meşayih buyuruyorlar ki, Allah'a inkar edenlerin en az mahrumiyeti onların bereketini kaçırırlar. Sohbetlerinde mağrum onlar, ilimlerinden mağrum onlar. En büyük tehlikesi de son nefeste imansız ölmeleridir. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Allah Allah Allah. Evet. Yemen meşayihından Hüseyin İbnül Fakih Hazretleri buyuruyor. Evliya Allah'ı kim inkar eder? Kalbi ölü olanlar inkar eder. Kalbi diri olanlar asla inkar etmez. Aklı noksan olanlar, ilmi az olanlar Nefisleri adına iddiacı olanlar, kendilerini çok beğenenler, cahiller, aldananlar, mağrurlar, gafiller, yakini itikadı zayıf olanlar, kuru olanlar, donuk olanlar, katı olanlar, ehli bit'at olanlar, ehl sünnet dışı inanca sahip olanlar, basireti kör olanlar, manevi tarafları, kalpleri döndürülmüş olanlar, Allah'ın fitnelerine maruz olanlar, helak olanlar, inden Allah'ta sevilmeyen, mebğuz olanlar, ve inden naz, itibar görmeyen, Efendim, e, uzak durulan, sözlerinin kabul edilmediğini görenler ne yapıyor? Evliyaullah'a saldırmaya başlayarak kendilerini tanıtmak için böyle bir yol izliyorlar. Ve bunlar dünyadan, İslam'dan gayri bir din üzere çıkarlar. Dünyada da zillet ve fakirlikle e, müptela olurlar. Ahiretin azabını da hiç sorma diyor. Hiç sorma diyor. Hakikaten şu sıfatlara bakıyorsun, bu sıfatlar o kadar acayip Yani o kadar acayip Birbirine uyuyor ki bu sıfatlar Bakıyorsun 7-8-10 saydık Hepsi o adamlarda var O adamlar kimse bakıyorsun o adamlara Evliyaullah ile konuşan adamlar kimse Bakıyorsun Şu saydıklarımı tatbik et Bir tanesi noksanısa sen bana söyle Ha şu anda zengin bazıları olabilirler Ölmeden mutlaka dünyada da Fakir olurlar ve zelil olurlar Şu andaki hallerinin de maddi durumlarının iyi olduğuna da aldanmayın. Çünkü Allah Teala harbi ilan ettim diyor. Nasıl korkmuyorlar Şah-ı Nakşibend'in aleyhine, Mevlana'nın aleyhine, İbn-i Arabi'nin aleyhine konuşuyorlar. Bunlar ne cesaretli adamlar ya. Evet. Şimdi bu Turab-ı Nakşibî Hazretleri Evliya Allah'ın reislerinden çok büyüktü. Ahmet-i Nambel döneminde yani bilinmiş bir şey değil, görülmüş bir şey değil. Onun menakibi, bu menakipleri de tek tek okumak lazım. Evliya Allah'a tanıyıp sevmek lazım, mübarek zat. Kabiri bile yok. Mevlaya öyle müracaat etti. fenafillah erimiş gitmiş yani. Hiç yokluk aleminde yani. Sahra'da aslanlar parçaladı yani. Her biri bir parça. Öyle istedi. Öyle Evliya Allah'ta var ki aslanlar yanına gelir, paspas olur yani. öyle istedi yani. Ne kabri olsun, ne parçası olsun, ne şey olsun Vahşi hayvanlar parçalasın ben dedi yani. Mübarek, çok büyük bir velidir. Onun kelamıdır. Men اَلِفَ الْعِرَاضَ عَنِ اللّٰهِ صَحِبَتُ الْوَقِيَةُ fi عَقْقِ اَوْلِيَا اِللّٰهِ تَعَل. Kim Allah'tan yüz çevirmeyi alışkanlık haline getirmişse, Allah'ın zikrinden, ibadetinden, takvasından yüz çevirmeyi alışkanlık haline getirmişse, onun en yakın, en iyi yani kendisine devamlı eşlik edecek sıfatını olur. Ne kadar evliya varsa onların aleyhine konuşmak olur. İşi gücü velilerin aleyhine gıybet ve cüzük olur. Ya dünyada Allah düşmanı kalmamış. Dünyada Yahudi efendim, Siyonist kalmamış. Dünyada bu kadar gavur var iken, zalim var iken, cebbar var iken, firavunlar, karunlar var iken bırakmışlar Mevlana'ları, İbn Arabileri, Beyazıt Bestamileri, İmam Rabbani'leri şahnakşimentleri tartışmaya açıp onların aleyhine konuşuyorlar. E demek bunlar Allah'tan yüz çevirmişler. Allah Teala'dan yüz çevirdikleri için de belaya maruz kalmışlar. Şimdi burada geleceğim e, bir mesele vardı. Fakat vakitte biraz da yanaşıyor. O da Ramazan Kurdoğlu diye bir adam. Bu Ramazan Kurdoğlu televizyonlarda çok çıkıyor. O Habertürk'teki kız yaz diyorum ona. Ya Mehmet Okuyanı çıkarıyor ya bunu yani. Başka da adam bulamıyor ya yani. piyasada adam yok. Ondan sonra bu adamı çok çıkıyor Ramazan Kurdoğlu diye. Bu da profesör mü ne bu? Ha profesör tabi profesörden aşağı bunu yapamaz. Profesör olması lazım. Biraz daha devam etsin ordinalist de olur. Ondan sonra Ramazan Kurdoğlu. Kaan'ı bilmiyorum. Yani şeyde yazan, isminde yazan Ramazan Kurdoğlu. Şimdi başka isim takarsak oraya başka adam çıkar, basımıza iş açtırma yani. Onun için ben gördüğümü bir şey diyorum. Ramazan Kurdoğlu diye bir amcamız, profesör olsa da amca olamaz mı? Amca işte oluyor. Çünkü böyle şeyler konuşuyor. Ayşe teyzemiz, Fatma teyzemiz programlarda hep böyle konuşuyor. Millet de diyor ne kadar halk dili konuşuyor falan bir şey. Ekonomist ekonomi, siyasi tarih bilmem ne bilmem ne bilmem ne koçun da şeyiymiş neymiş danışmanmış Koçların falan danışman. tabii ki benim danışmanım olacak hali yok tabii ki en azından koçlarım falan danışmanı olması lazım yani bu adam neler yazıyor biliyor musun yani diyor ki Mevlana'sı da i̇bn Arabisi de Hallacı Mansur'u da e, işte, suyundan da koy beni de koymuş şeye Aşağıya beni de koymuş. Vallahi beni koyduğu için bir şey demiyor. Ama tabii bana da böyle bir iftira yapılabilir mi? Dinin altını kemiriyor. Yahudi kabbalizmini savunuyormuşuz biz. Mevlana kabbalistmiş. Yani Tevrat, Yahudi Tevrat'ından alıyormuş. Hallacı Mansur, işte efendim, ne onun adı? Ee, Muhyiddin İbni Arabi, bütün bunlar... Milletin dinin imanını kemirmişler, kemirmişler. Ondan sonra bunlar ne yapmışlar? Efendim Yahudinin, bir de bir şey daha diyor işte o ne? Gavurca bir tabir daha var. He? Panteizm. Neymiş panteizm? İşte panteizm, manteizm. Koca evliyaullahı izimci yapıyor. Ondan sonra kappa, kappalist yapıyor. Ondan sonra böyle iftiralar atıyor. Ondan sonra ben de bu zatların Namusunu, vikayen muhafaza bana kalmamış ama ahirette şefaatlerini umarız diye. Kısaca bu zatlardan biraz bahsedeceğim. Beşer 10'ar dakikada. Yani bu zatların ne büyük zatlar olduğunu, bu adamın iftira attığı, dinin altını oydular dediği mübareklerin efendim, durumlarını anlatacağım. Şimdi, Mevlana ne demiş? Adam profesör olmuş, hiçbir şey okumamış herhalde. Mevlana demiş ki, bütün dinler birdir demiş. Mevlana bütün dinler birdir deyince sanki FETÖ'cü olmuş. Sanki dinler arası diyalogçu olmuş yani. Mevlana bütün dinler birdir demiş. Demişse anlamaya çalış. Anlamaya çalış. O zamanın veziri de, Selçuk'un veziri de Mevlana Hazretleri'ni çağırdı. Dedi ki, ya efendim sizden böyle bir laflar duyuluyor. E, memlekete yayılıyor, çok fitne çıktı. Sizin maksadınız, meramınız nedir? Yani diye o zaman Vezir-i Azam çağırmış. Ta Osmanlı'dan önce bu. Hz. Mevlana da beyan etmiş. Demiş efendim bizim meramımız inneddine Allah'ın İslam, Tek din İslam'dır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. Nuh Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. Allah Teala tek din teslimiyet dini gönderdi. Kendisine teslim olma itaat dini gönderdi. Bunun adı İslam'dır. Şeriatlarda farklılıklar olmuştur. Dinde farklılık olmamıştır. E tamam e, Tevrat'ın indirdiği din İslam değil miydi? İncil'in Allah'ın vahyettiği İncil İslam değil miydi? İsa Musa'ca Müslüman değil miydi? E bunu dedik. E şimdi Yunus'un da böyle bir sözleri var. Tabi orada Yunus'u katmamış. Niye katmamışsa? Yani Yunus Emre'nin de var. 72 milleti tek gözüyle görmeyen şer'ün evliyası ise hakikat taasidir diyor. Yazmış oraya Eskişehir'de türbesinin orada vardı ben 20 sene evvel gittiğimde. Şimdi bilmiyorum duruyor mu durmuyor mu. Bu ne demek şimdi? Yunus Emre'yi anlamaya çalış. Yunus Emre öyle ümmi bir cahil bir köylü değildi. Yunus Emre allame-i cihandı. Medrese mezunuydu Yunus öyle rastgele halk ozanı değildi ki ya. Dolu ilimleri var. E, şey divanlarında anlaşılıyor ne kadar ilmi olduğu. İlmi meselelere giriyor çünkü. E şimdi burada ne diyor? Ya diyor herkesi bir gör. Ya herkesi bir gör bu ne demek? Ama diyor sen diyor şer'ata bakarsan diyor, şer'iatın hükmüne bakarsan herkesi bir göremezsin. Niye göremezsin? E, Hiçki içenle namaz kılan bir mi? He? Bir değil. Adalet yapanla zulüm yapan bir mi? Değil. Şerata göre bu denge var ama diyor. Hakikat ilmiyle tasavvuha göre bakarsan, işin arkasında onu muvaffak eden Allah Teala'dır, tamam mı? Onu kahre çarptıran Allah Teala'dır. Ona da günah işleden Allah Teala'dır, tamam. E sebep olan kimdir? Sebep olan kuldur. Ve lakin. Sen şimdi bu adamı itaat eder vaziyette gördüğüne aldanmayacaksın. Çünkü neden? Bu adam yarın senden benden iyi, efendim kötü olabilir. Veya içki içen zina edene, efendim hakaret gözüyle bakmayacaksın. Çünkü neden? Belki yarın tövbe edip senden benden iyi olabilir. O zaman tek gözle göreceksin. Ne demek o tek göz? allah Teala'nın ilmi ezelisindeki muradı üzere. Nasıl bilirse Allah'ın bilgisi üzere muracat ediyor. E senin de bu usta bilgin yoksa adama ne yapmayacaksın? Ne içki içiyorsunuz, kumar oynuyorsun diye emri bil maruf yapmak başka, hakaret etmek başka. Hakaret edersen ne olur? Yani sen şimdilik adama, efendim, sakal bırakmak sünnettir, fazilettir, işte ben tıraş caiz değildir demek başka. Bir de adama ne biçim tipin var, bilmem ne, sakalını da kesmişsin, karıya benziyorsun, bilmem ne, bilmem ne. Tövbe estağfurullah, adama böyle konuşulur mu ya? E böyle konuştuğun zaman ne oluyorsun adamın? Kalbini kırıyorsun. Sen şimdi ne yaptın orada? Vaaz edeyim dedin. Öte taraftan bir kalp kırdın. Bin tane Kabe'yi yitmişten beter oldun yani. Konuşma şekli diye bir şey var. Bir gözüyle gör diyor. Bir gözüyle gör. Mevla'nın nazarı, Mevla'nın ilminde nasılsa ona göre muamele et. E ben bunu bilemem, alametlerine bakarım. Alametlerine bakarsan da en bozuk adamdan bile ümidi kesmeyeceksin. En bozuk adama bile sen hakaret nazarıyla bakmayacaksın. Hakaret nazarıyla bakamazsın. Çünkü neden? allah Teala'nın konudur. Yaratılanı severim. Yaradandan ötürü. Bu ne demek? E, Yaratanı allah Teala'dır meselesi var. Ama burada sen kalk işte siyonisti sev manası çıkar mı? Çıkmaz. Ama Allah'ın mahluku olmak hasebiyle domuza da, efendim ne bileyim sana, yılana da hepsi de ne diyorsun? allah Teala yaratmıştır. Sahibinin hatırı var. E cenaze bir cenaze geçiyor. Sen efendim gavurun cenazesi olsa saygısızlık edebilir misin cenazeye? Ne de insandır. İnsandır. İnsan değil midir buyurdu Sallallahu Teala efendimiz? Biz şimdi bir adam imansızdır diye, şu diye, bu diye sen onun ölüsüne, cenazesine, vücuduna, bedenine, cesedine et, hareket yapabilir misin? Hakaret yapabilir misin? Yapamazsın. İslam böyle bir güzel akladır. Bir gözüyle bakacaksın diyor. E bunu doğru anlamak lazım. Bunun kabalizmle, Tevratla ne alakası var? Bu tam bir ehli sünnet tasavvufudur. Ne olacağını bilmeden, Allah'ın ilmini onun hakkında bilmeden nasıl karar verirsin? O sırada hakaret çok kötü. İbrahim Aleyhisselam, Mevla göklerin yerlerin melekutunu gösterdim diyor. وَكَذَا الْكَنُور۪ي اِبْرَٰيْمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتْ وَالْاَرْضِ يَكُونَ مِنَ الْمُكُن۪ينَ İbrahim Aleyhisselam bir baktı göklerin yerlerin melekutunda, alemler açıldı, keşfedildi. Bir baktı adamın biri zinada, ''Ya Rabbi bunu helak et'' dedi. Adam gitti. Artık üstüne mi çöktü, altı mı çöktü, gitti. Öbürü baktı işte neyse başka bir haram veriyor. Ya Rabbi bunu helak et. Ona da bir azap indirdim Mevla. İbrahim Aleyhisselam duası müstecap. Mevla buyurdu ki ya İbrahim biz sana kullarımızın günahlarını gör de önüne gelene beddua et diye bu melekutu açmadık. Gökleri yerleri bunun için göstermedik. Bu iş böyle devam ederse bir tane günah işleyen kul kalmayacak. Ondan sonra da ben kimi affedeceğim Allah buyurdu. Onun için senin keşfini kapatıyorum. Yani sana bunları göstermeyeceğim. Çünkü sen bunları görünce dayanamıyorsun. Büyük Allah'a nasıl isyan edilir? Yok tabii kendisi mübarek, sıfır isyan. Hiç günahı yok. E, günaha dayanamıyor. Benim Allah'ıma nasıl isyan edilir? Batır ya Rabbi. Batır, bat, batırmadık adam kalmayacak. Şimdi Bursa'da günahkarlar batarsa biz burada sağlam çıkabilir miyiz? Kusura bakmayın yani. Başta ben çıkamam. O zaman ne oluyor yani? Tevbe kapısı açık. Allah'a af istiyoruz. İstihbar dediği Sen şimdilik insanlar... Ha İbrahim Aleyhisselam hakaret etmek için yapmadı bunu. Ama Allah isyan noktasına dayanamaz. Bizde şimdi böyle bir durum yok canım. Bizde başkasının günahını e, konu ederiz, kendi günahımız hiç yokmuş gibi kendimize muamele ederiz. Bizde adalet yok, bizde insaf yok, vicdan yok. Kendimize de insaflı değiliz, başkasına da insaflı değiliz. Denge bozulmuş. Kendi günahı yokmuş gibi başkasından bahsederiz yani. Ama tek gözüyle göreceksin. Şer'ata göre tabii bu günahtadır, bu ibadettedir diyebilirsin ama tasavvufta da efendim Duacı olacaksın, Allah idat etsin, ıslah etsin, onu kendinden de üstün göreceksin. Öyle mi? Kendini frenk yavrundan üstün görene Allah'a bilmek haramdır diyor İmam-ı Rabbani. E ben şimdi frenk yavrundan nasıl üstün olmuyorum ya? 40 senelik Müslümanım ya 50 senelik. Nasıl Müslüman olmuyorum frenk yavrundan, eftal olmuyorum? Eftal olduğum belli değil. Neden? O iman edip imanla ölebilir, sen de inkar edip kafir ölebilirsin. Madem bu tehlike mevcuttur, bu durum itibariyle ben kendimi üstün göreme, Öyle mi? Akıbet belli değil. Akıbetimiz belli değilken nasıl üstün göreyip köpek bile yama, kemik yalarken Evliya Allah'tan biri biraz bez parçası almaya geldi fakir. Orada atmışlar sahibinin attığını almak helal ya. Atmışlar çöpe oradan şey değil, dikişini yamayacak. Yani Sökük yerini yamayacak da köpek hırladı. Köpek zannetti ki kemik almaya gelmiş. Köpeğe ne dedi? Köpeğe dedi ki Ne hırlıyorsun dedi ya. Ne senin benden üstün olduğun belli Ne benim senden üstün olduğum belli yani köpeğe diyor ki ne hava, hava atıyorsun bana diyor. Ben sıratı geçersem senden üstün olurum. Sırattan aşağı düşersem sen toprak olursun benden üstün olursun diyor. Hiç olmazsa cehenneme girmezsin diyor. Evliyaullah mezbelede köpeklem böyle konuşuyor. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü ağlamakla geçtiği için adı Nuh'tur. Nuh niyahattan gelir. Niyahat ölünün ardından ağlamak demektir. Nuh ismi buradan gelir. Niye Nuh Aleyhisselam'ın adı bu oldu? Bir köpek yanına yanaşırken ''İhse yakabih, çirkin hayvan defol'' deyince Mevla Teala ona bir sitem etti. Sen nasıl benim mahlukuma böyle hareket yaparsın dedi. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam ağla ağla ağla Adem Aleyhisselam'dan beter ağladı yani. E şimdi bu makam itibarıyla tabii bir günah işlemiş olmuyor ama peygamber günahsızdır ama makam itibarıyla Mevla o hareketi evlâ olmayan bir şey olarak gördü. Terki evladan dolayı istemetti. E nasıl yapacağız? 72 milleti diye bir anlıyor musun? Mesela Allah'ın mahluku olma ceytine nazaran oluyor. Bunun gibi daha nice kıssalar. Ebu Yezdil Bestami Hazretleri durdu müritleriyle, bir köpek de geldi karşısına durdu, köpek de yoldan çekilmiyor, müritleri de kovalama açıyor, ne kovalıyorsunuz dedi. Durdu, köpek durdu, o durdu, köpek durdu, o durdu. Bayağı bir durdular. O da mübarek, böyle, murakabı hali üzere. Onlar her şeyden mana çıkar. Öyle mi? Evliyaullah her şeyden mana çıkar. E çünkü hakikat alemi keşf olmuş. Bir zaman sonra durdu, köpek kendi çekildi. Onlar da geçtiler. Bu köpek bana ne dedi biliyor musun? dedi? Ne dedi dediler efendi hazretleri dediler. Bana dedi ki dedi ne hava atıyorsun be müritlerin var diye bilmem ne. Kendini bir şey mi zannettin? Sana kutupluk veren Allah bana da bu hali münasip gördü. Hepimiz münasip görülen durumdayız dedi yani. E sen bu köpeğe ne diyeceksin ya? E şimdi mahlukat hepsinin hakka, hayata hakkaniyesi var tesbih ettiklerine göre. O zaman Tasavvuf bu nazarla bakıyor. Ama burada şeriat yok demek midir haşa? Hallacı Mansur Hazretleri Evliya olan reislerinden yani Enel Hak dedi. Ya şimdi Enel Hak ben hakkım dedi. Halbuki ben hakkım derken burada şunu anlamıyorlar. Ağaçtan nida geldi. Ağaçtan nida geldi Musa Aleyhisselam'a. Ağaç ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ağaç ne dedi Musa Aleyhisselam'a? İnni Allahu Rabbul alemin. Ben alemlerin Rabbi Allah'ım dedi. Kim dedi bunu? Ağaç demedi. allah Teala buyurdu, ağaçtan duyurdu. Hallacı Mansur bir makama geldi, kendini kaybetti. Kendini kaybedince ağzından bu sözler sudur etti. Kayıplık halinde, fenafillah diyoruz. Kendini kaybeden bir insan, Mevla Teala ben hakkım buyuruyor ya, o söz onun ağzından sudur etti. Fakat, tabii ki burada Şibli Hazretleri de bu makama takıldı. Şibli de büyük veliydi. İnsü cinnin şeyhidir diyor İmam-ı Rabbani. Şeyh-ü Şekale'ye. İnsü cinnin şeyhidir İmam-ı Şibli. Şibli diyor ki, Allah'tan beni deli dediler de idam etmediler diyor. Hallacı akıllı buldular, idam ettiler diyor yani. Şimdi bu bir makamdır. Ama sen şimdi bu makama gelmeden böyle bir şey konuşabilir misin? Konuşamazsın. E bunun sebebi ne oldu? İnce işler, sebebiyetler vardır. Yani... Şibli Hazretleri diyor ki Hallacı Mansur'u yaktılar. Küllerini gömdüler. Ben de kalktım diyor. Küllerinin üzerine gece bıraktı gittiler. Küllerinin üzerine cenaze namazını kıldım. Fakat külleri de enel hak diyor ha. Ses geliyor yani. Hatta halifenin huzurunda kırbaç <gülüyor> kırbaç vuruyorlar ama neden? Şeraata göre. Ya ben hakkım denir mi kardeşim? Tövbe et, var. diyor. Adam bir halde ki. Kendi dedi ki? Bu makama girmiş. Çıkamadı. Çıkamayınca efendim, Evliya Allah'tan bizzat diyor. kaç 300 kamçı vurdular. Şimdi her kamçıyı vuruşta kamçıdan ses geliyor. La tehafiyebne mansur. İbni mansur korkma. Kamçıdan ses geliyor. Şimdi cellat yine vuruyor. O mübarek hiç ne ah diyor ne öp diyor. Evliya Allah'tan biri de İmam Musaffar Hazretleri diyor ki yahu diyor ben diyor Hallacın 300 kamçıya dayandığına şaşırmıyor mu da, bu celladın diyor, 300 kere bu şeyi, kamçının sesini duyduğu halde vurmaya nasıl devam ettiğine şaşırıyorum. Ama diyor, o celladın da makamı daha yüksek diyor. Çünkü neden diyor, o kadar acayip bir kerameti gördüğü halde, şeriatın zahiri emrine uymak için kamçıyı vurmayı bırakmadı ya diyor, onun da makamı daha yüksek diyor. Anladınız mı bir şey? Ne diyorum? Nereden bahsediyoruz bu gece? Çünkü şeriat-ı zahiri, Cüneyd-i Bağdadi'nin baş adamıydı Allah'a mürütlerinden yani müritlerindendi baştan. Sonra bu hallere girdi. Sonra Hz. Cüneyt ona bir gün dedi ki, sen bu halde gidersen dedi, öyle bir makamda takılacağını manen görüyorum ki, en elhak diyeceksin herhalde dedi, idamlık olacaksın dedi. Çünkü Mevla da kendini kaybediyor artık. Yemek yok, içmek yok, uyku yok, bir şey yok artık, kendinden geçti gitti. Mazur oluyor bu ya, mazur oluyor. Hallacı Mansur Hazretleri de dedi ki efendim dedi ben de dedi keşfimde görüyorum ki benim hakkımda idam kararı çıkacağı zaman siz de tasavvuf dervişli kırkasını çıkarıp ulema cübbesini giyip idamıma imza atacaklardan olacaksınız. Olabilir dedi yani. Ben şeriatın zahirine bakarım dedi. Şeriatın zahirine göre bir söz yanlış mahzurluysa yani şeriatın kestiği parmak acımaz. Sen bu makamdaysan da ilahi aşkın şehidi olursun. Ben senin şehitliğin mübarek olsun. Ben sana bir şey demem. Hakikaten idam kararı çıkacaktı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kırkayı çıkarttı. Cübbeye girdi. Gitti ulema meclisine imza attı yani. Ne yapsın? Cüneyd-i Bağdadi şeriatı muhafaza etmeyi öne almıştır. Bu Ama sen şimdi Hallacı Mansur'u bütün ulema evliya kabul etmiş. Şimdi Hallacı Mansur'un mazur olduğunu mektubatta da söylüyor. Sekir halinde manevi sarhoşluğa girmiş. Efendim, i̇mam Şibli kabul etmiş. Ebu Said Ebu'l-Hayr kabul etmiş. Ebu kasimi Gürgani, bizim Ebu Ali Fahrimedi şeyhimizin da şeyhi kabul etmiş. Ebu Ali Fahrimedi kabul etmiş. Yusuf Mehmet hani kabul etmiş. Hepsi demişler ki, Evliyaullah'tandır manevi bir hale girdi. Bunun da sebebi var, sırrı var ama yani onu da şimdi Hazreti Şibli diyor ki, külleri diyor, hallat çok meşhur değil de hallat hakkında birkaç bir şey anlatayım diyor. Mevlana falan çok meşhur. Küllerinin üzerine durdum, cenaze kılacağım. Ha onu da söylüyorum. Şimdi, Hazreti Şibli bir gün dedi ki tasavvuf nedir dedi, tam da dar ağacında asılmaya gidiyor. Ey Şibli dedi, tasavvufun en aşağı makamı şu anda benim içine düştüğüm durum. Ben dedim makamım düşük. E dedi ki en üstün makamı nedir? En üstün makamı sen de anlayamazsın, ben de anlayamam dedi. Hiç konuşmayalım dedi. Ondan sonra müritlerinden biri geldi. E İbn-i Mansur'dur şeyh künyesi dedi. Yani ey hallaş dedi. Aşk nedir dedi. Allah'a aşık olmak. Aşk nedir biliyor musun dedi. Bugün yarın bir de üçüncü gün yarından sonra üç günde görürsün aşkın ne olduğunu dedi. Kendi başına gelecekleri söylüyor. Ondan sonra İnsanlar ona taş atmaya başladılar. Taşlıyorlar önce, rejim gibi yapıyorlar. Dediler ne diyorsun? Sana taş atıyorlar. Dedi ki müritlerine onlar iki sevap alır, siz bir sevap alırsınız atmayanlar. <gülüyor> Çünkü dedi, atanlar dedi şeriatın emriyle, kadıların, ulemanın fetvasıyla hareket yapıyorlar. Onlar iki cir alır dedi. Siz dedi beni sevdiğinize göre hareket yapıyorsunuz, sevabınız bir noksan olur. Şeriata göre hamel etseniz daha iyi olur dedi. Ah şimdi bu bir makam meselesi. Seni bunun anlayacak ne var? Ya profesör olmuşsun ne anlarsın sen bu işten? Ondan sonra e, durumu bize beyan et dedi. Dedi ki mübarek insan. O sırada Şibli Hazretleri gül attı. Geçen gün AK Parti'den o Mustafa Elitaş dedi ya. Dostun gülü de bizi şey ediyor falan. Siyaseti takip etmiyor musunuz? Ne durumundasınız? Neyse arada karıştırmayalım siyaseti. Ha o buradan geliyor yani ha gül meselesi. Biri Hz. Şibli gül attı Gül atınca ah dedi Ya efendi hazretleri bütün dünya taş atıyor Vücudun kan revan oldu Ahlamadın da Şibli'nin gülüyle niye ahlıyorsun dedi. Dostun gülü de beni incitti Dedi ha, Bu, bu lafta oradan geliyor Ondan sonra öyle bir muamele ettiler Çok yani kötü işler ettiler Önce ellerini kestiler Ondan sonra Kanları damlıyor enel hak yazıyor ya Kanı damlıyor, en yazıyorum. Sonra efendim e, ayaklarını kestiler. Tebessüm ediyor, gülüyor. Ondan sonra kanlarıyla yüz, yüzüne sürüyor. Allah Allah. Bu aşkın halidir diyor. Bunda başımıza gelecek vardı. Geldi diyor Mevla bizi imtihan ediyor diyor. Ondan sonra dilini kesmek istediler. Kimisi ağlıyor, kimisi seviniyor, kimisi taş atıyor. Dedi biraz fırsat Dili dilimi kesmeden evvel. Semaya doğru teveccüh etti. Dedi, ey benim İlahım, dedi. bu cemaat burada toplam, bütün Bağdat toplanmış, bütün Bağdat. Dedi, bu cemaat toplanmış, dedi burada, bana taş atayım derken çok zahmet çektiler, elleri yoruldu, ayakları yoruldu, dedi. Çok da zahmet çektiler, affet bunları, mağfiret et, senin şeriatına itaat ettiler, Ben benim zahiren şerata muhalif konuştuğumu düşünüyorlar. Onlar şeriattan anladıkları, zahire göre amel ettikleri için sevaplarından mahrum etme bunları, dedi. Kim der bunu? Kim der ya? Allah E sen şimdi tasavvuftan ne anlayacaksın yani? Ondan sonra bütün huzurlar kesildi, akşam vakti başını kestiler. Ondan sonra bütün enel hak, enel hak böyle baştan bedenden hem ses geliyor hem huzurlardan ses geliyor. Bütün millet karıştı kaldı. Ondan sonra dediler keşke bunu asmasaydık, kesmeseydik. Çünkü bu keramet zuhur edince bütün millet yeniden ne büyük evliyamış dediler. Bütün millet o zaman dedi, yahu biz şeriatı koruyalım derken şimdi bütün millet enel hak demeye başlayacak dediler. Vah vah vah vah dediler yahu ne iş ettik dediler. Yani onlar da anlamadılar çünkü mesela Türkleri Müslüman eden, Türk kabilelerini ilk Müslüman eden, Türklerin silahsız, harpsiz, seve seve gönüllü İslam'ı kabul ettiler. Türkleri Müslüman etmenin en büyük sebep hallacı Mansurdur Kabile kabile gezdi Müslüman etti bütün Türkleri. Bizde hakkı var. Kim bilir ben Buhara'dan gelme benim şecerem. Senin nereden? Orta Asya'dan geliyoruz birçoğumuz yani. Tabi Bursa'da muhacir de çok vardır. Allah hepsinin mübarek eylesin. Ama e, bizim milletimizde Hallacı Mansur'un çok hakkı vardır. Kabile kabile gezmiştir, Müslüman etmiştir bu milleti ya. Sen şimdi bu zatın bir makam olarak bu hal başına geldi. Ondan sonra bir de efendim, parçalarını topladılar. Ya bu parçaları da böyle zikrediyor. Parçalarını topladılar, onları da yaktılar. Küllerden bile nida geldi ya. Ondan sonra külleri savruldu. İşte, o arada Hz. Şibri diyor ki külleri daha savrulmadan, rüzgara kapılmadan geldim cenaze namazı kıldım. Allah'a içimden dedim. Ya Rabbi senin arif kullarından bir zat. Ömrü hayatı ibadetle geçmiş. Yani hapishaneye attılar, hapishanede geliyordular yanına. Hapishanede efendim bir bakıyorlardı, bir meyveler, bir sebzeler, cennet sofrası. Bu nereden gelecek ya? Allah! Zincirleri bağlamışlar eline ayağına, 400 rekat nafile namazı var zincirlerle, 400 rekat. Mahkumlara dedi bir gün sizi salayım mı dedi, hadi git işine ya dediler. Salsan kendini salarsın. Biz hak mahkumuyuz, mahpusuyuz dedi. Biz Allah hapsetmişiz, biz kendimizi nasıl salarız? Hadi bismillah işaret etti, okudu, bütün duvarlar açıldı. Bir tane mahkum kalmadı. Sabah geldiler tek başına duruyor. Sen ne uğraşıyorsun Allah'ın Mansur'la? Kimsin sen profesör oldun diye ya? Kabbalist diyorsun, Yahudi diyorsun, bilmem ne diyorsun ya. Tevbe estağfirullahal-azim ve Ya çok büyük tehlike iman bakımından. Hey gidi Allah'ı sen böyle efendim, tahkir edesin, tezif edesin. Ondan sonra diyor içimden dedim ki Ya Rabbi diyor Hazreti Şibri diyor senin arif bir kulun bu belaya çarpıldı. Tam o anda kulağıma nida geldi diyor. Şibri de Evliya'nın reisi. Ben ona niye bu imtihanı yaptım biliyor musun? Benim bir sırrımı başkasına söyledi. Benim sırrımı başkasına söyleyenin cezası budur Mevla buyurdu. ya yani sırrı taşıyamadı. Sır. Manevi makamlar, haller var, sırları var. Onun için Efendim şehir vakti daha geldi diyor. Bizim sırlarımızdan bir sırra vakıf kıldık. Sırrımızı ifşa etti. Padişahların sırrını ifşa edenin cezası budur. Padişahlar, padişahı Mevla Teala. Böyle bir hal zuhur etti. Onun için tam dar ağacında efendim öl daha canı çıkmamış. Kesiyorlar, kesiyorlar. İblis geldi. İblis durur mu? Alemleri kol açan ediyor iblis. İblis dedi ki ya dedi, ben ene hayrun dedim, hala yaşıyorum dedi ya. Yani, Adem'e secde etmedim. Sen de enel hak dedin dedi, hemen öldürüyor seni Allah dedi. Niye böyle yaptı sana, bana yapmadı dedi ya. Ondan sonra dedi, beni kovdu dedi. Ben enel hayrun dedi, ben enel hak demedim, ben enel hayrun, daha hayırlıyım dedim. Beni kovdu dedi, sen enel hakkım diyorsun, seni kabul ediyor dedi. nasıl ki Seni niye kabul ediyor dedi ya. E dedi ki, ey İbris dedi, sen ene hayrun derken Allah'ın hükmüne itiraz ettin, kendine hayırlılık istat ettin, Adem'e secde derken Ben enel hak değil, kendime hakkım demiyorum ki de. Ben Mevla'nın enel hak buyurduğunu zikrediyorum, enel hak, enel hak. Yani Allah buyuruyor ya en la, en Allah. Allah. Kur'an'daki bir ayeti, inni en Allah ayetini alsan, tekrar etsen, sen ben Allah'ım demiş olmuyorsun ki. Allah'ın kendisine enel hak dediğini haykırmış oluyorsun. Bu kadar basit, profesör olmak lazım değil. Tamam mı? O orada, şu mikrofon burada Sesi veriyor, oradan ses oradan geliyor Yani o ses oradaki o mikrofon e, Burada benim konuştuğum o mu oluyor? Ben mi oluyorum o ya? Ben mi oluyorum? Oradan duyuluyor bu yani Mevlânın nidası Hallaç'tan duyuluyor Kaddesallâhu <gülüyor> aleyhi Allah şefaatine nail eylesin Böyle haller onda zuhur etti Efendim E şimdi sen Hazreti Mevlan'a Şimdi Hazreti Mevlan'a ne demiş? Dinler bir demiş. Tövbe ya Rabbim. Tamam Cemal Nur diye bir kadın var. Bu Cemal Nur sorgun mu? Sorgut mu? Sorgut He? Sargut. Ya bu kadını burada şey diyoruz. Ya tamam bu kadın Mevlana'dan kaynak veriyor. Kaynak veriyor ama bu kadın yanlış konuşuyor. Sen şimdi bu bu kadının konuşması başını örtmüyor. Tamam örtmeyebilir ama baş örtmek Allah'ın emri değil diyor. Ha şimdi bir insan başörtmek Allah'ın emri değil dediği zaman şeriatın zahine muhalefet ediyor. Hallaç namaz kılmak Allah'ın emri değil dedi değil mi? Mevlana namaz kılmadan da olur. Ha, Mevlana dedi nasıl olursan gel ne olursan gel bin kere tevbeni bozsan yine gel. E bu zaten ayet hadislerde bunu söylüyor. Tevbeni bozsan da yeniden gel. E tamam ama Mevlana sana ne olursan ol gel ondan sonra da yine geldiğin gibi Yahudi kal demedi ki. Ne olursan ol gel kapımız açık. Ama biz İslam'ı anlatıyoruz dedi. Ne diyor orada işte şiirleri var o şiirleri ne yaptın hoca ben? Men bendeyim Kur'an'em eğer can darım. Men bendeyim Muhammed muhtarım. Ben diyor Hazreti Mevlana'nın sözü. Canım çıkana kadar Kur'an'ın kölesiyim diyor. Muhammed Muhtar Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hizmetçisiyim diyor. Ben Hazreti Kur'an'ın hizmetini yapıyorum diyor. Kim benden diyor? Hoşgörü, moşgörü adı altında namaz kılmadan da olur. Efendi iman etmesen de olur. Yahudi olsan olur, cennete girsin. Kim Kur'an ve sünnette olmayan lafları bana isnad ederse ben ondan da bir izarem diyor. Konuştuğu sözden de bereyim izarem. Rahatsızım ondan diyor. Ruhum ondan muzdariptir o kişiden diyor. E şimdi şerata bu kadar öne alan bir Hazreti Mevlana için sen nasıl diyorsun ki bütün dinler bir demiş, Yahudiliğe hizmet etmiş? Mevlana Yahudiliğe hizmet etmiş. Ha ve kella. Şimdi bu Mevlana hakkında... Mevlana tabirini de geçen gün anlattım. Mevlana tabirinde de hiçbir sorun yok. Mevlana bizim dostumuz demek. temel Mevlana Allah da bizim dostumuz. Ama Allah yaratan. Ama diğer kullara da dönüyor. Hadi şeriflerde de mevla tabiri geçer. Azatlı köleye de mevla deniyor. Kur'an-ı Kerim'de de mevla tabiri geçiyor köleler için. Azatlı köleler ve mevaliküm diyor. Mevlalarınız diyor. Buradaki Mevla'larınız azatlı köleniz manasına. Yani Mevla kelimesi Allah Teala'nın lafsayı celal gibi özel ismi değil. Özel ismi olmadığından Mevlana demek yani bizim dostumuz demek. Yani şeyhimiz, mürşidimiz, dostumuz, yarımız, yaranımız bu demek. Yoksa Mevlana demek haşa ona ilahlık payesi vermek demek değil. Sakın bunu Aziz Bayındır'ın konuştuğu gibi yanlış düşünmeyin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de o zaman Mevla'larınız diyor kölelerinize, nasıl oluyor kölesi adamın Mevlası olacak o zaman? Ayette de var, bunlar ne Kur'an'ı okumuş, ne hadis okumuş, ama ne okumuşlar da bilmiyorum, profesör olmuşlar. Yahu bir de kardeşim, başka profesör de değil, din profesörü olmuş, Kur'an'daki Mevla kelimesinin köleye de kullanıldığını bilmeyecek kadar, efendim, irfansız, o, o noktada geliyor, ya ilahiyat profesörü oluyorsun, Kur'an'da da mevali, Mevla'lar diyor ya, bunu da mı bilmiyorsun ya? Mevlana'ya tabii bu şekilde itiraz ediyor. Hazreti Mevlana, Anlatma lüzum yok. Ya çocukken, küçücük çocukken Belk'te, Horasan'da Belk'te, çocuklarla dama çıktılar, çocuklar dediler ki biraz sıçlayalım, şöyle bir oyunlar yapalım, seksek matlı bir şeyler yapıyorlar. Ya dedi bunu köpekler de yapar, çok ayıp olur dedi. E ne yapalım dediler, havaya sıçrayalım, uçalım dedi. Ya nerede uçacağız, biz uçamayız ki dediler. Bismillah uçtu. Anası babası, Bağutin Veled Hazretleri şaşırdı kaldılar. Mevlana kayboldum Mevlana. Yani o zaman tabii adı Mevlana değil, Celaleddin. Kayboldu. Sonra geldi, ya yavrum sen nereden geldin? dedik ben bana, işte şöyle be, yeşil zatlar gördüm, yeşil sarıklı zatlar gördüm, sancaklar gördüm. Efendim melekleri anlatıyor, şeyleri anlatıyor. Çocukluğundan seçilmiş Allah dostlarından bir zat. Efendim, Moğol ajanıymış, İslam oğlu demiş. Ne Moğol ajanıymış? Moğollar Konya'yı işgal edememiş. Her yeri sivası, mivası yakmış, yımış. Konya'ya girememiş. E niye girememiş? Konya'daki evliya büyük gelmişti onun üçü. Allah Allah. Moğol hükümdarına gece rüyasında girdi. Ne yaptı? Konya'ya dokunma seni buharım dedi böyle. Ondan sonra adam bir uyandı kalktı böyle çabuk pılı pırtıyı topla gidelim dedi bizi boğacaklar burada dedi. Moğollar niye kaçtı? Mevlana rüyada adamı mahvetti ya. <gülüyor> Allah Allah. Orduları da attı. Konya'yı sahipsiz mi zannettin dedi. Kırtlağını sıkarım senin dedi. Büyük veli olursan abi memleketi kurtarırsın. Tamam mı? Büyük veliler lazım öyle. Normal kutup mutup da kurtarmıyor. Gavs lazım Gavs. Gavslık çok büyük bir makamdır. Onlar Allah'a yalvardı bu Mevlana'slarını efendim, yere getirmez dualarını, reddetmez aşağı. Hazreti Mevlana Moğollarla gizli anlaşmış, tövbe ya Rabbelanebi. Ya bütün dünyayı yakmış yıkmış Mevlana'yla anlaşır mı herif ya? Niye anlaşsın ya? Niye anlatsın? Adama bir lokma her yeri gelip geçiriyor Hülaküsü Cengiz'in bilmem nesi. Şimdi Hazreti Mevlana'dan konuşayım. Efendim. Vasiyetini vefat edecek. Şimdi Mevlana'nın ne kadar dinder bir Müslüman olduğunu size anlatmak istiyorum. Ya bunu anlatma da lüzum yok ama Mevlana nasıl Yahudi tevratçısı kapitalist olur ya? Haşa ve kella. Öleceği zaman arkadaşlarını topladı, dedi ki bu çok mühim bir vasiyettir. Mevlana'nın vasiyeti bu. Bunu bu şekil ezberleyin size de vasiyeti. Hepimize vasiyet. Ulûkum bir takvallah. Size Allah'tan takva vasiyet ediyor. Haramlardan kaçacaksınız. Vataniyeti Allah'a itaat edeceksiniz. Fisir rivel alaniye hem görünen yerde hem gizli tek başınıza kaldığınız yerde hep Allah'a itaat edeceksiniz. Ve bir killetil tam az yemek yemeyi vasiyet ediyorum. Ve killetil menam az uyumayı vasiyet ediyorum. Mubarekçi uyumazdı. Müridinin birinin işte evine misafir gitti. Adam Adamcağızda, efendim şöyle yatak, şöyle döşecek, şöyle hazırladım. O zikrediyor, zikrediyor. O da uyuyamıyor bu sefer, o uyuyamayacak. Biraz rahat istirahat etseniz efendim falan. Ya biz de yatarsak dedi, bu kadar yatanlara kim şefaat edecek? Günlerce yemez, içmez, devamlı zikreder, uyumaz. Ve kılletil kelam, az konuşmak. Ve hecril maası vel asem, günahları, isyanları terk etmek. Ve muvazamet suyam, oruca devam etmek. Sıralı. Yani Davut Aleyhisselam Hoca bir gün tut, bir gün aç. Ve devamil kıyam, devamlı teheccüd namazı. Ve terk-i şehevat, alet devam. Nefsin ne istiyorsa terk etmek. Bütün şehvetleri terk etmek. Ve ihtimalil cefâma min Bütün insanların eziyetine, sıkıntısına katlanmak. Çile çekmek. Tamam mı? Ve terk-i mücâhâlete süfâil avam, Sıradan insanlar, yani seni zikirden alıkoyan insanlarla muhabbet etme. Oturmamak yani. Düşüp kalkarsan bulaşır. Ve mülazimet-i mecalisi suliha-i kiram. Evliya salihlerin, meclislerin sohbetlerini bırakmamak. Devamlı sohbete gideceksiniz. Mevlana hasreti. <gülüyor> ve inne gayren nâs men yenfa'un nâs. Velhamdülillâhi vahdî. En hayırlı insan insanlara faydalı orandır. Bütün amkler Allah'a mahsustur dedi. Sonra dedi ki benim, tabii hepsi ağladılar, üzüldüler. Benim üzü, e, vefatıma üzülmeyin Ben dostuma kavuşacağım. Senelerdir ömrüm, hayatım Allah-u Teala'ya kavuşmak için geçti. ''Benim üz üzülmeyin, ancak nerede olursanız olun, bana rabıta yaparsanız'' dedi, yani beni hatırlarsanız, rabıta hatırlamak. Rabıtanın inceliklerini anlamak isteyen Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-yı Celiye diye benim mü yani mühim bir eserim var. Hakikaten hiçbir esere o kadar mesai harcamadım, çok şeyden topladım. Efendi Hazretleri'nin emriyle yazdım o kitabı, Aziz Bayındırar ettiği için. Çok muazzam bir eserdir, onu okuyun. Bana rabıta ederseniz, nerede olursanız ben size yardım ederim, sizi irşad ederim. Çünkü benim dünyada iki alakam var. Birisi bedenimle, birisi sizinle, müritlerimle dedi. Bedenimle olan alakam kesilir, ahirete giderim ama ruhum ölmez. Çünkü senin de ruhun ölmeyecek. Kimsenin ruhu ölmüyor? Ruhlar ölmüyor ki. Ruhlar kalıyor. Mezara gidip niye selam veriyoruz? Taşa mı veriyoruz selamı? Ruhuna veriyoruz. Ha o ruhum sizinle alakadar olacaktır dedi. Çünkü Feridüddin Attan Hazretleri Hallacı Mansur'dan 250 sene sonra geldi Hallacı Mansur'un ruhaniyeti ona imdat etti, himmet ettidir. Hallacı Mansur'un şehit olan ruhaniyeti geldi, Feridüddin Attan'ı terbiye etti, manen yetiştirdi Nice evliyaullah biliyorsunuz Ebu'l-Hasen-i Karakani Beyaz Pestanbi görmemiş, ruhaniyetinden almış. Şanakşın Hazretleri Zahirde gördüğü şey Seyyid Emir Külen Hazretler ama Abdülkâli Cuciwani'den aldı bütün tarikatın e, mertebelerini ve bütün tarikatın kaidelerini. Abdülkâli Cuciwani ondan ne kadar önce ölmüş. Ama geldi, ruhaniyetler gelir, yardım ederler kime? Kim Allah için. Allah bir dostunu severse, Allah için ona bağlanırsa, tamam mı? Haşhabekella. Allah Teala bir kişiye hulul etmez. Allah Teala hiçbir varlıkla ittihat etmez, birleşmez. İbni Arabi meselesi. E, İbni Arabi Hazretlerinin vahdeti vücut şeyi var. Bu vahdeti vücut meselesinde her şey Allah'tır haşa. E, her şey Allah'tırsa o zaman sen ben de Allah oluyorsa maşa. Kime ne maskuluyoruz? İbni ile böyle bir görüş olabilir mi? İmam Şahran Hazretleri diyor ki Yahudiler İbni Arabi'nin kitaplarına katma karıştırma yaptılar. Ben diyor inceledim bu sözleri. Konya'ya geldim. Konya'da kendi el yazısı. Biliyorsunuz i̇bn Arabi Hazretleri Sardüttün Konevi Hazretleri'nin üvey babasıdır. Annesiyle evlenmişti. Konya'da eser verdi. Konya'da kaldı Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri. Bütün alemleri gezdi. İlimleri sonsuz, eşsiz. Bütün evliya onu Şeyh-i Ekber demiş. En büyük şeyh demişler. Kur'an'dan o kadar ilimler cem etmiş. Dört bin tane eser vermiş. Dört bin. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle yazdım diyor. Yazmasam yanacağım, kül olacağım. Mecbur yazdım diyor. Ve Bunlardan 400'ü kadar bize ulaşmış. Bu 400 eserden İmam Firuzabadi de bunu naklediyor. 400 eserden bir tanesi Kur'an tefsiri. 400 eserden bir tanesi Kur'an tefsiri. Bu Kur'an tefsirinin de Kef suresine gelene kadar 150 cilt. Kur'an'ın yarısına gelmiş 150 cilt olmuş. Bu 150 cilt 400 eserden bir tane. Anladın mı? Bu 150 ciltte Vefat ettiği ayet ne ayeti biliyor musun? Tefsirini yapmış vefat etmiş. وَعَلَّمْنَا مِلَّدُنْ نَعْلْمَا Biz ona ilmi ledin öğrettik. Manevi ilimleri öğrettik. O ayeti yazarken yazmış vefat etmiş. O tefsirde şimdi kayıp. Kim bilir birileri yaktılar mı ettiler mi? Dünyanın hiçbir kütüphanesinde yazması da yok. Ne ettiler bilmiyoruz tabii. Şimdi Yahudiler büyük işler yaptılar. Fütühat ı yazdığı zaman Rabbim bu kitaptan razı mıdır değil midir diye Mekke'de yazdı onu. Ciddi fütuhat-ı Mekke'yi Kabe'nin damına serdi. El yazısı kitabı, el yazısı. Dedi ki bu Kabe'nin damında bu kitap bir sene duracak. Eğer Allah razı değilse Kabe'de çok yağmur yağar. Senede birkaç kere çok kuvvetli yağar. Yağdı mı sel olur. Sel resimleri var Kabe'nin. Bir sene yağmur yağmadı yok. Çok, bazen rüzgar eser. fırtına gibi olur. Dolu yağdığını ben gördüm kendim. Yağmuru bırak dolu yağdı. Demiş ki bir sene burada kalacak eğer Allah'ım razıysa kitabım bana baki kalır. Razı değilse zaten siler süpürür. Bir sene sonra kitabı aldılar noktasına zeval yok. O kadar Mekke'nin yeline seline yağmuruna rağmen. Fütuhat-ı öyle yazdı. Ondan sonra tabii Yahudiler bazı yerlerine katma karıştırma yaptılar. Firavun işte iman etmiş Firavun cennetlik olacak gibi. Ya şimdi normal bir Müslüman bile Firavun cennete gidecek, imanı kabul oldu der misiniz ya? Yani bunu der misiniz yani? Şimdi koca Muhyiddin İbn Arabi yani. Koca Muhyiddin Arabi, Allame-i ilimde zirve. Alimlerin sultanı ne yaptı selam hazretlerine sordular. Normalde biraz tasavvuf şeyinde şey duruyordu yani millete fıkıhçı zahiri alimlerin yanında söylemiyordu. Ondan sonra akşam oldu, hizmetçisi yemeğini getirdi. Efendim bugün mecliste muhabbet açıldı derse Alimlerin sultani Aziz Ibn Abdi Selam dediler Mısırda. Yani efendim bugün iyi şeyler oldu, bazı laflar oldu. Birisi de İbn Arabi'nin aleyne konuştu. Siz de bir şey de demediniz, öyle de demediniz, böyle de demediniz ama bu zamanın kutbu evliyanın reisi kim acaba dedi. Dedi ki, evladım senin bizde hizmet hakkın var. Her şeyi de söyleyemiyorum. Çok itiraz o olaylar çıkıyor dedi. Fakat dedi ben. İbn Arabi'den başka o zaman o da hayatta İbn Arabi'den başka kutup görmüyorum evliyaullah arasında dedi. Bütün alimlerin bunda ittifakı var. Yani Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri efendim bu zatın aleyhine konuşanlar ona buz edenler evliyaullah'a buz edenler efendim ne diyor Siracuddin el-Mahzumi çok büyük bir velidir. Diyor ki Şeyh Muhyiddin'in inkardan sakının. Evliya'nın etleri zehirlidir. Onları sevmeyenlerin dinlerinin, imanlarının tehlikeye gireceği malumdur. Onlara buza edenler Hristiyanlaşır, sapıtır. Hakaretli sözler sarf edenleri Allah kalp ölümüne müptelâ kılar. Kalbi ölür diyor. Allah'ın aleyne konuşmayın diyor. Bu bütün veliler bu usta beyan ediyorlar, izah ediyorlar. İbni Kesir diyor. İbn Arabi'nin hataları var dediler. Koca İbni Kesir ki İbni Deymiyye'nin talebesidir esasında. İbni Deymiyye de İbn Arabi'ye çok çakar. Ecüpem de demek kendi bozuktur da ondan çakar. İbni Kesir onun talebelerindendir. Ama İbni Kesir insaflıdır. E diyor, Şeyh Muhyiddin'i hatalı görenler korkarım kendileri hatalıdır. Aleyhine gidenlerin niceleri tehlikeli uğursuzumlara yuvarlandılar diyor. Gördüm diyor. E bunun için burada daha dünya kadar efendim izah var. Allah'ın ayetlerinden bir ayetti diyor. Allah'ın kerametlerinden ikramdan bir ikram diyor. Yalnız Yalnız, şimdi kitapları okunur mu? Adam şimdi fütuhatı tercüme etmiş. Abi fütuhatı tercüme etme imkanı yoktur. Fütuhatı fususu, fususul hikem, okunur mu? Okumayın. Tercümeleri hiç okumayın. Çok iyi Arapça biliyorum, aslını okuyayım, onu da okuyamaz. Çünkü, Evliyaullah'a hitap eden, işaretten anlayanlara gönelik yazmış. Bazı eserleri, hepsi değil, bazı eserleri. Onun için diyor ki biz Fütühat'tan bir nakil yaparız. Niye yaparız? Zahiri bir konudur. Şu duayı okuyun, şu zikri okuyun der yaparız. Yapıyoruz. Bak şimdi bir kitap hazırlıyorum. Ne yazılıyorum? Fütühat'ın sonunda. Ama nedir? Ee, İbn Arabi aynı zamanda muhaddisti, hadis alimiydi. Ve fıkıhta da müçtehitti yani. Zirveydi hadiste. Onun için o diyor ki Fütühat'ın sonunda Resulullah Efendimiz'in Hazreti Ali'ye vasiyetleri bir de Ebu Hureyre'ye vasiyetleri şimdi bunların hepsi hadistir ha ben şimdi bütün Hz. Ali Efendimiz ne vasiyetler yapmış ya Ali yemeğe tuzla başla demiş tuzla başla ne kadar vasiyeti var Ebu Hureyre'ye ve Hz. Ali'ye bu vasiyetleri İbni Arabi toplamış e bu şimdi hepimize lazım mı? lazım bu şeriatın zahirine mütealliktir bunları ben topladım hazırlıyorum size basacağım inşallah arz edeceğim Türkçesini tercüme edeceğim. Arapçasını da yazacağım. Çünkü Arapça bilen de baksın. Üstü ne, altı ne? Arapçasını da yazacağım. Tercümesini yapacağım. Bunda sorun yok. Ama şimdi öyle bir remzler var. Rumuz denir. İşaretler var. Hazf-ı muzaflar var. Muzafları hazmetmiş. Çünkü diyor ki Allah Teala'nın sırları vardır. Bunu Evliyaullah anlar. Sırları sır erbabına vermek lazım. Bazı şeylerde şifreli konuşmuş. Şimdi bu şifreli konuşmalardan dolayı Heleş andaki tercümeler şifreden hiç anlamaz. Dümdüz düz ne gelirse tercüme eder. Bunları okumanız size sakın sıkıntı verir. Sakıncalıdır. Hatta kendisine sormuşlar. Demiş ki bizim kitaplarımıza bakmak haramdır demiş. Yani ne bakıyorsun ki demiş madem anlamıyorsun demiş yani. E şimdi Nahnukumu yahrumu nazaru fi kutubina. Biz İbn Arabi'nin kitaplarını okuyalım. Okumak zorundayız diyor muyuz? Demiyoruz. Şeriatın zahirine uyan dünya kadar ilimler yazmış. Arada da rumuzlar var. Hurumuzları anlamayanlar takılmış. Bazı da Yahudiler katmış. İmam Şahrani diyor ki Konya'ya geldim. El yazma uskayı buldum. El yazma İbn-i Arabi'nin elini. Baktım ki diyor o şerata muhalif ifadeler asla İbn-i Arabi'nin el yazısında yok. Çünkü o zaman matbaa yok, internet hiçbir şey yok. Bir kitabı biri alıyor. Oradan istinsak ediyor, kopyalıyor. Kopyalarken araya bir şey katsa. Kimse onu denetleyemez dünyanın bir ucundaki insan. Onundan dolayı Yahudiler bunu çok yaptılar. Hatta İmam Şahrani diyor ki benim kitabıma ben hayattayken yaptılar diyor ya. Benim kitabıma ben hayattayken yaptılar. Ben Mısır'da yaptığım kitabı Mekke'de baktım diyor. Benim kitabım Mekke'de çıktı. Yazmadığım şeyleri iftira attılar diyor. Onun için bu Yahudi hileleri de olduğundan dolayı biz ilme müracaat edeceğiz. Ulemaya müracaat Kendi kafamıza internette çıkan laflarla Evliyaullah'ın aleyne gidemeyiz. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Şimdi bu Ramazan Kurdoğlu denen bu kadar Evliya'ya kapbalist diyor. Dini kemirdiler diyor. Dini sömürdüler diyor. Diyor diyor diyor. Ondan sonra da gelirim efendim. Kimi methediyor? Ya bu adam şimdi herkesi zemmetti. Kimin de doğru. Cemal Nur meselesinde isabet ede edebilir. Kedicikler. E kediciklerde de isabet edebilir. Kediciklerden Mehdi mi olur? Haşinik, oralarda isabet edebilir. Bir iki yerde isabet ediyor. Geri kalan ne kadar Ehl-i Sünnet ulemasına çatıyor, çakıyor. Cevat Akşit Hoca'ya da çakıyor. Ondan sonra adam, Ehl-i Sünnet adam Doğruyu konuşmuş. Mesele ne? Bana niye çakıyor? Bana niye çakıyor biliyor musun? Ya Jetsiki'ye bindi ama diyor, Tire yapmış yadırgamıyorum diyor yani herhalde o da biniyor herhalde onun için Orada sorun yok Cetsiki'ye falan binebilirmişim yani Sorun nerede? İsa Aleyhisselam inecek diyorum ya Bir de Hazreti Mehdi gelecek diyorum ya Bunu diyenler Yahudiliğe hizmet ediyormuş Ya kardeşim Ehl-i Sünnet'in bütün itikad kitapları, Bukhari hadisleri, ayetler hepsinde İsa Aleyhisselam'ın nüzülü var Ben bunu kitabını yazdım sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun Esas rezalet nerede çıkıyor? Diyor ki, Mahturiidi ve Hanefi ekolünü korumak lazım diyor. Mahturiidi'sini bak, bak, bak, bak, çelişkiye bak. Mahturiidi ve Hanefi'de diyor böyle şeyler yok diyor. Onun için diyor Mahturiidi ve Hanefi bunlar bozdu diyor. Halbuki sen Mahturiidi ne tanıyorsun ya? İmam Mahturiidi'nin bir tefsiri var. Ey Ramazan Kurdoğlu, adını biliyor musun? Biliyorsan söyle. Tevliatü Ehli Sünne Tamam. Bu tefsirinde İmam-ı Maturidi Zuhruf Suresinde bir de Süreyi Muhammed'de Kütel Suresinde Zuhruf Suresi 61 miydi? Zuhruf Suresinin 61. ayetinde Kital Suresinin 18. ayetinde Maturidi tefsiri Arapçadır. İmam Maturidi'nin tefsiri çok da zor bir Arapçadır. Tasıh bir dille yazılmıştır. Zuhruf 61 ile Efendim, Sure-i Kıtel bir ismi Muhammed, iki ismi var o surenin Sure-i Kıtel'de 18-i cahitin git bak Arapça biliyorsan kendin oku Arapça bilmiyorsan bir okuyana göster İmam-ı Maturidi diyor ki Kıyamet alametleri haktır İsa Aleyhisselam'ın inişi de bunlardan biridir Sen hangi Maturidi'den bahsediyorsun? Kendine göre bir Maturidi mi uydurdunuz? Kendinize göre bir İmam-ı Azam mı uydurdunuz? Hani Yaşar Nuri de uydurdu ya Türkçe namaz İmam-ı Azam'a göre caiz falan Şimdi bu bize Haneficiyiz, Maneficiyiz Bir de Yunus Behbi vardır, Yunus Behbi Yavuz Bursa'da mı? Nerede bilmiyorum, o da Bursa'daydı Hasan Efendi'nin oğlu, Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin O da büyük bir profesör burada Onu da çıkarttı 28 Şubat'ta biliyor musunuz? Ramazan'ın milleti mahvetmeye Türkçe namaz caiz, Türkçe okuyor İmam-ı Azam, Türkçe her dilden namaz kıraat olur diyor falan Yok böyle bir şey ya İmam-ı Azam diyor ki namaz geçmesin diye yeni Müslüman olursa hiç Arapça öğrenecek vakit yok. Ezan olmuş, şey olmuş hemen bir abdest aldırırsınız da. O arada işte Allah tesbih ederim falan diyerekten o namazı kaçırmasın diyor. Sure öğrenene kadar, öğrenene kadar diyor. Sen kalkıyorsun diyorsun ki Arapçayı iyi bilse de diyor Türkçe namaz caiz diyor. Yani bu Ramazan diyor demiyorum. Bir maturidi tutturmuşlar. Bir hanefi tutturmuşlar ama kendi uydurdukları hanefilik, kendi uydurdukları matur. İmam-ı de. onun hepimizin, müçtehidimiz İmam-ı Azam Efendimiz de, Resulullah Efendimiz ne buyurduysa hepsini bu ümmete aktarmışlardır. İsa Selamın nüzülü, Hazreti Mehdi'nin zuhru hepsi haktır. ehl sünnetin bütün kaynakları, ben kitaplar yazdım. Mehdi hakkında da, nüzülümesi hakkında da. Sen onun için bana, Yahudi'ye hizmet ediyor diyemezsin. Bu ne alakası var? E Tevrat'ta da varmış. E Tevrat'ın da değiştirilmeyen kısmı var. Hepsi değiştirilmedi ki. İncil'de varsa, e İncil, e, İncil Allah'ın kitabıdır. Değiştirilmeyen kısmı var. Hepsi değiştirilmedi ki. Biz zaten ne diyoruz? Tevrat'tan, İncil'den bize okunduğu zaman biz ne diyeceğiz? Allah'ın indirdiklerine iman ettik diyeceğiz. Yoksa okunanın tümünü inkar ettik diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Ya Allah'tan gelense inkar etsen kafir olursun. O zaman la tusaddiku uhul elkitab la Ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Ne demek tekzip de etmeyin? Tevrat'tan İncil'den bir şey olursa hemen yalan deme. Tasdik de etme, tekzip de etme. Ne, nasıl çözüm nerede? Çözüm şurada. Amen tu bi min kitap. Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim dersin, imanını muhafaza edersin. Onun için Hazreti Mehdi'nin geleceği, İsa'nın e, ineceği Cevrat'ta, İncil'de, burada Allah'ın bütün kitaplarında var. Onlar değiştirmiş, değiştirme. Bize alakadar etmez. Biz Kur'an'a bakarız. Sahih hadis-i şeriflere bakarız. Bunlar da olduktan sonra bir bizim iman meselemizdir. Maturidi'ye de iftira etme. Hanefi'ye de iftira etme. Senin Maturidin, Hanefin bütün hadisleri inkar eden bir, yani ne bileyim kendilerine göre bir şey uydurmuşlar. Türklere mahsus, yani maturidi deyince Türkçülük de yapıyorlar, kafatasçılık da yapıyorlar. Türklerin şeyi, maturidi, hanefi. Ya kardeşim, İmam-ı Azam Türk değil ki. İmam-ı Azam Fars milletinden ya. Yani bunu şimdi böyle, efendim o sonra bir şeyden haberin yok. Tarihte bakarsan Hallacı Mansur'a iftira diyorsun. Bütün Türkleri Müslüman edene adam o. Nasıl Hallacı'ya iftira diyorsun? Onun için bunlar sizin kulaklarınıza gelebilir. Bu adamları dinlemeyin. Bunların yazılarını okumayın. Milliyetçi ağızlar yapıyorlar diye de bunlara kanmayın. Bu milletin ma manevi değerlerine, Mevlana'larına, Hallaçlarına, efendim Maturidi'lene, Hanefi'lene iftira edenlerden ilim adamı da olmaz, bilim adamı da olmaz. Ancak dedikodu adamı olur. Onun için iyi de etiketli bir profesör devamlı televizyonlarda çıkıyor. Ben sizi Allah için uyarıyorum. Allah dostlarının aleyhine konuşmayın. Bu adamlara aldanıp da Allah muhafaza. Varta'ya düşmeyin. imanlarımızı Allah'a emanet ederiz. Allah dostlarına karşı hüsnü zanlarımızı muhafaza ederiz. Bu itikadımızı da Allah'a emanet ederiz. Ölene kadar bir dostuna bizi düşman etme ya Rabbi. Ölene kadar bir düşmanına bizi dost etme ya Rabbi. Cümlemize ya Rabbi. Şekavet ve betbaklık alametlerinden de muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefesimize kadar dualar belaları çevirir. Kaderi bile döndürür. Senin ilmini çevirmez ama ve bu mabuzdaki yazı da değişir. Meleklere verilen nüskada değişir. Kurban olduğum şu mübarek cemaatler hürmetine, senin rızan için adım atanlar hürmetine. Ya Rabbi! Şu mübarek meclise senin rızan için gelenler, okunan ayet ve hadis-i şerifler hürmetine. Cümlemizi, imanlarımızı sana emanet ettik. Sen muhafaza eyle ya Rabbel Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ali ve sahabe Teslimen kesirun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Şimdi Ümre arkadaşımız Ahmet Duman ağabeyimiz e, oğlu Maktumu da burada vefat etti. Rabbim rahmet eyleye, kabrini nur eyleye, Bursa cemaatlarımızdan Allah Teala taksiratını affeyleye, seyyatını mahveyleye, senata tebdiyleyle. Hasan Hüseyin Savur Efendi, Ömer, Salih Ali, galı teyzemiz ve Mevlü'de bacımız vefat etmiş. Meyit ve meyteler. Adem Akpınar, Bursa şehidi mi? Bu Adem Akpınar asker mi yani asker Bursa'nın şeydi Adem Akpınar şeydimizin dervahı için buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammede Muhammeden ve rasuluhu la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. fi kulli lamhatin min nefsin adad ma'şarhu ilmullah Allah Allah Allah celal celal ya Rabbel Alemin, tevhidlerimizi, şahadetlerimizi kabul eyle. İsimleri okunan meyit ve meyitelerin erva'ını hediyeledik eyledik, vasıl eyle. Kabirlerinin nur eyle. Derecelerini aley eyle. Azap olan varsa şu saatte defuraf-ı izâle okunan şahadetler hürmetine bir daha azaplarını iade eyleme. Ya Rabbi Alim, defterlerini sağ ellerinden iğutâ eyle. Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabr-ı i ciz i, ciz -i, ciz -i ihsan eyle ehl Sünnet, itikad üzere yaşayıp ölmek, cennette cem olmak, birleşmek nasip müvesser şey Tevhid ve şehadetlerin nurlarını mahşer sabahına kadar nurlarını kabirlerinde ifka eyle, nursuz bırakma ya Rabbel alemin. Bize de iman, selametle, hüsnü katibeler nasip müvesser Amin Amin, amin, bihürmetullaha ve yasin. Önümüzdeki sohbet 3 Şubat, Cumartesi akşamı inşaallahu rahman. Ya Rabbi manileri izâle eyle, yardımcıları ziyade eyle. Engelleri ortadan kaldır. ehl sünnet meclislerinde, ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, Evliya Allah'tan bahsedilen, feyizler rahmetler yağan, salihler anıldığında rahmetler yağar. Buyurduğun şu meclislerden mahrum eyleme bizi. Ya Rabbelâ. Amin. Sübhâne Rabbelâ'l-alîl-âlel-vâbilhamdülillâ Rabbelâ'l-alemîn. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alâ alihi ve sahib-i ecmaîn. Allâh minnâ selükel cennâh. Neyudbik min al-nar, Allah minnasil karıza k ve cennet. Neyudbik min sakkız k ve al-nar, Allah minnasil k cennet. Famaqal Rabbi ilem, kabuline ve amel. Neyudbik min al-nar, famaqal Rabbi Allahümme inna من الخير khayri kullihi acilihi acilihi ma alimna minumma alimna alimna na'udhu fika minal sherri kulli acilihi acilihi ma alimna alim. minumma alimna minhom, alimna alim. Allahümme ma qadayta lana min qadayta fecaal aqibata u rashada Allahümme rabbena atina minledunka rahmeta min nourana, ve heyyi ilana min emrina rashada Allahümme rabbena atimim lana nurana ve agfir lana ala kul şeyin qadir Ve sallallaha ala seyyidina Muhammedun aleyhi wa teslimen kathiran Elhamdulillahi rabbil alemin Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Al-salât ve selam, ya Rasûlullah. Salât ve selam, ya habibullah. Salât ve selam, ya sîde lavâlin ve laâqirin. Şehânâ Rabbi Kâ Rabbi Al-âzze tâma ve selamûn ʿalay al-mursâllîn. Ve al-hamdûl kaya Rabbi Al-ʿalameen. sallallahu ve sallam. Walhi wa ʿashabi mashâkhna Evlen bomb's razı Emir Sultan Buhari velar. Vallahi gurani vallahi efendim. Vallahi husrev öylelar, İsmail Hakkı efendi el medfunun fi hadi'l mahruse. Fatiha.